Hepinize hayırlı bir Mevlid-i Nebi Haftası olsun. Çok etkileyici hem Kur'an tilaveti, hocamız burada değil herhalde. Allah ömrüne bereket versin, nefesine bolluk, sıhhat, afiyet versin. Hem de arkasından hazırlanan Sinevizyon gerçekten bizi tekrar en, en, en temeldeki köklerimize olan bağımızı hatırlattı. Bir taraftan o görseller de tekrar sorumluluklarımızı bize hatırlattı arkadaşlar hesabımız kolay olsun inşallah çünkü zor bir dünyada zor bir dönemde yaşıyoruz zorluk dünyadaki zulümlerden kaynaklanmıyor bence sadece çünkü daha büyük zulümler de gördü dünya işte Moğol istilasını gördü başka büyük felaketleri Gördüğü, işgaller, bölümler, işkenceler her zaman dünyada oluyordu. Bana göre zorluk bizim bunlara gün ve gün, saat ve saat, dakika ve dakika şahitlik etmemiz. Yani bunların hepsinin adeta evimizin içinde, yanı başımıza oluyormuş gibi gözümüzün içine sokulması. Bu sokulmanın da ben kasıtlı olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. Yani bize bakın biz istediğimizi yaparız siz de hiçbir şey yapamazsınız denilerek sürekli bir nasıl diyeyim psikolojik politik bir stratejinin uygulandığını düşünüyorum yani Allah yardımcımız olsun köklerimizle bağımızı her zaman sağlam kılsın nedir bizim kökümüz arkadaşlar Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz yaşanan her şey Bizim Allah'ın huzuruna vardığımızda hüsn şehadetimize yarayacaksa anlamlıdır, yaklaştırmam mı gerekiyor? Peki. Yani Allah'ın huzuruna vardığımızda bu yaşadıklarımızı nasıl anlamlandıracağız? Amel defterimizde ne tarafa yazılacak? Sağ tarafıma, sol tarafa mı? Kabirden kalktığımızda nasıl karşılanacağız? Bütün mesele bundan ibarettir arkadaşlar. Bazen bana işte zaman zaman, biraz da herhalde yaşımızı aldığımız için e, işte intifaplar ediliyor, yapılan hizmetler var tabii, sağ olsun e, dostlarımız. işte. E, benim bana duydukları e, şahsi bir ilgiden dolayı değil, anlatılanlara duydukları merak ve saygıdan dolayı bir şeyler söylüyorlar. Ben dinliyorum onları ve tekrar tekrar kendime şunu söylüyorum. Ben sizin için yapmıyorum. Kendim için yapıyorum arkadaşlar. Allah'ın huzuruna çıktığımızda e, ne diyeceğimizi aynanın karşısına geçip sesli olarak söylemenizi tavsiye ederim. İçinizden geçirmenizi veya kağıda dökmenizi değil. Yani işte şahit oldun şunlara, peki sen o günlerde ne yapıyordun? Dolayısıyla mesela başta söylemiştim Çamlıca Camii'nde çok büyük bir katılımla biz bir program, gazze programı yapmıştık. Daha ilk günlerindeydi. Ne yazık ki bu e, haddini aşan tecavüz. E, biz arkadaşlar en azından sıradan halk için söylüyorum. Yani hani siyasi, politik veya işte kamusal bir mevki olmayanlar için. Biz iki şeyle mükellefiz arkadaşlar. Çok ciddi bir şekilde boykotu dini bir ibadet yapar gibi yapmamız gerekiyor yani. Hani namaz vaktini gözetir gibi ne bileyim bir alkolden içkiden uzak durur gibi e, uzak durmamız gerekiyor. En son e, ben de dedim ki İslam alimleri toplantısı yapıldı biliyorsunuz İstanbul'da dedim ki günaydın yani bizimki bunu da söyledik ama onların söylemesi de çok kıymetli kesinlikle yani politik olarak konuşmuyorum e, çünkü içtihadi bir bağlayıcılığı var onların benimkisi nasihat kabilden de onlarınki de içtihadi bir bağlayıcılık var arkadaşlar boykot fazdır. Farzdır. İkinci yapmamız gereken şey de infaktır arkadaşlar. Eğer bir hafta geçiyor ve siz e, illa Gazze için demeyeyim ama bugünlerde o çok önde olduğu için Gazze için e, kendi çapınızda, herkes kendi çapında bir infak bir hafta geçmiş ve yapmamışsanız e, yine aynanın karşısına geçip e, bunun cevabını verin. Yani yapmamız gerekenler var. E, biz... İşte vaizler, yani kendime öz eleştiri olarak söyleyeyim, böyle konuşuruz, toplanırız. İşte salonlar dolar, biraz da teveccüh olur, organizasyon iyidir vesaire. Benden kaynaklanıyor sanırım bu. Evet. Organizasyon güzeldir, salonlar dolar taşar, konuşmacı da iyidir, tecrübelidir, böyle sarsar orayı. Ve çıktığımızda büyük bir iş yaptığımızı düşünürüz. Aslında arkadaşlar hiçbir şey yapmadık yani. Ben anlattım, siz dinlediniz. Asıl yapılacak, oradan çıktıktan sonra başlar. Ee, Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabe dinleyip dinleyip, ay ne kadar güzel konuştu Peygamberimiz deyip, çıkıp oh oh sevap da kazandık, camiye de geldik, işte Peygamberi de dinledik, sevap da kazandık deyip, Evlerine dönüp işlerine, güçlerine, kaldıkları yerden ve kaldıkları şekilde, yani bir yenilik eklemeden kendilerine devam mı ettiler arkadaşlar? Çok etkileyicidir sahabenin bu konudaki tavrı. E, yüzlerce örnek var, ben bir tanesini size söyleyeyim. E, Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçer. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar savaşın. Ayeti indiğinde. Ee, sahabe soruyor peygamberimize. Ya Resulallah bütün dünyayı Müslüman yaptıktan sonra ne yapacağız? Yani demiyorlar ki ya biz nasıl gideceğiz? Bütün dünyaya nasıl gidebiliriz? Yani biliyorsunuz peygamberimiz ordu kuruyor arkadaşlar. İki tane at var, dört beş tane deve var. <gülüyor> ordu dediği çiftçi, rençber, işte <gülüyor> insanlardan oluşuyor. Profesyonel bir ordusu bile yok. Yani. Bu insanlar demiyorlar ki yani Cenab-ı Hak da yani evet buyurmuş eyvallah ama yani biz bunu nasıl yapacağız? Demiyorlar. Ayet öyle mi diyor? Tamam peki sonra ne yapacağız? Yani çünkü bütün dünya Müslüman olduktan sonra ne yapacağız? Yani arkadaşlar en baştan hani bunu hatırlatmış olayım. Ben anlatırım siz dinlersiniz ama bu burada kalırsa ben olayım başka birisi olsun bizi ileriye götürmez arkadaşlar. Evet ilim kıymetlidir, yani ilim kendi başına bir değerdir ama acizane kanaatim arkadaşlar, bilgi hedef değildir, bilgi araçtır. Yani bilgiyi biz bir şeye ulaşmak için kullanmalıyız. Mesela düşünün, şimdi söylediğimi anlayacaksınız, hemen artık toparlayayım, kendi asıl konuma geçeyim. Mesela sürekli sağlıkla ilgili kitaplar okuyorsunuz. Sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, işte spor yapmak, fiziksel aktivite, işte katkı ürünleri falan okuyorsunuz. Artık bir eczacı kadar bir neredeyse yani bir hekim kadar bilgi sahibisiniz ama hiçbirini yapmıyorsunuz. Bir değeri, bir anlamı var mı arkadaşlar? Sizin için Hiçbir anlamı yok. Bu ilim böyledir. Bilgi böyledir. İnşallah bugün biz çok minimal de olsa küçük değişiklikleri de Küçük görmeyin arkadaşlar. Atomik alışkanlıklar diye kitap yazdı adam yani. Alışkanlıklarımızın değiştirilmesi ve yönlendirilmesi hep minik minik başlar. Bizi minik minik değiştirerek bu noktaya getirdiler arkadaşlar. Ben şeyi araştırmıştım mesela bir ara. Dünyada ilk mini eteği kim giydi acaba dedim. Yani çünkü mini etek Avrupa için bile büyük bir şey yani bir felaket. Hani olmayacak bir şey. Hatırlayın o eski dönem filmlerindeki kadın kıyafetlerini etekler yerleri süpürüyor yani. Fakirlerde bile. Hani ilk mini eteği kim giydi? İşte Coco Chanel giymiş. Benim ulaşabildiğim bilgiye göre. Şimdi düşünün kendinden sonra gelen bütün mini eteklilerin vebali kadar vebal üstlenmiş oluyor. Biliyorsunuz Efendimiz'in buyurduğuna göre. Buyurduğuna göre. Elhasıl arkadaşlar Hiçbirimiz e, akşam yatağımıza böyle muttaki, dindar, ibadet ehli, işte ağzından kimse için kötü söz çıkmayan, peygamber aşığı bir insan olarak yatıp sabahleyin sorgulayıcı, şüpheci, işte bu kadar ibadet ediyoruz da ne oluyor diyen biri olarak kalkmaz. Yani bir gecede olmaz hiçbir değişim. Soğuk suya atılan kurbağa gibi arkadaşlar ateşi kısık açarlar kurbağa pişirildiğini bile anlamaz. Ama onu kaynar suya atsalardı zıplayıp çıkacaktı. Bu çok örnek verilir. E, olumsuz değişimler de yavaş yavaş olur. Dinden uzaklaşma konusunu ben biraz çalışmıştım. Orada da, oradan da bunu biliyoruz. Yani dinden uzaklaşma da yavaş yavaş olur. Nesilden nesile olur. Umberto Eco bunu anlatıyor mesela. Diyor ki hiçbir sosyal değişim bir nesilde olmaz diyor. E, bir toplumun A'dan Z'ye değişmesi beş nesilde olur diyor. Beş nesil sonra eğer o değişim projesi devam ediyorsa Beş nesil sonra hiçbir şey kalmaz. Mesela biz e, kitaplardan okuyoruz Bulgarların Türk olduklarını, Macarların Türk olduklarını. Ama bugün bakın artık onlar Türk değiller değil mi? Bulgarlar, Macarlar. Yani e, nesilden nesile olan değişim e, bugün onları bulundukları noktaya getiriyor. Elhasıl olumlu değişimler de böyledir. İşte bu süreçte arkadaşlar... Peygamber sünneti, peygamberin örnekliği az önce hocamızın da okuduğu ayetlerde Siracem Munira diye e, tavsif ediyor Kur'an-ı Kerim peygamberimizi. Böyle tanımlıyor. Ne demek? Işık saçan diye çeviriyoruz. Yanlış arkadaşlar. Işık nurun karşılığı değildir. Bak ışıklar içinde uyusun diyorlar ya. Ben de diyorum ki tamam ya uyusun. 300 volt ampulün altında uyusun yani. Işık nur değildir. Nur... E, sizin aklınızın ve kalbinizin aydınlanmasıdır. Yani iç dünya düşüncelerinizin berraklaşmasıdır. Niyetlerinizin gidişatınızın pırıl pırıl olmasıdır. Nurlanmak budur. Peygamber, yani ve daha anlatamayacağımız boyutları var. Biliyorsunuz bu Nur ayeti var Nur suresinde, sureye de ismini veren İmam Gazali sırf o ayetin tefsiri için Mişkatül Envari yazmıştır. Ve İmam Gazali diyor ki, akıl göz gibidir, vahiy güneş gibidir. Işık olmadığında göz hiçbir şey göremez diyor. Karanlıklar içinde karanlıkla diyalog diye bir sergi vardı, ben Viyana'dayken gitmiştim efendim. Burada Türkiye'ye de geldi, İstanbul'a. Gittiniz mi bilmiyorum. Sıfır ışık olan bir ortama giriyorsunuz. Hiçbir şey görmüyorsunuz ve o ortamda işte simülasyonlar hazırlamışlar. Bir restorana gireceksiniz, kahve içeceksiniz, markete gidip alışveriş yapacaksınız, parasını ödeyeceksiniz. İşte motora bineceksiniz, motorda sarsılacaksınız vesaire Böyle bir ortam hazırlamışlar. Amaları anlayalım diye. Şimdi sıfır ışık olan bir ortamda birdenbire ışığın yandığını düşünün. Ben oraya girer girmez önümdekine tutundum zaten. Yani hiçbir şey görmüyorsunuz. Dolayısıyla vahiy de akıl için böyledir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz de munira", yani nurlandıran, karanlıkları, belirsizlikleri, bocalamaları sonlandıran, yolumuzu aydınlatan, Nereye gidiyoruz? Böyle gidersek ne olur? Böyle gidersek ne olur? Bizi ne bekliyor o yolun sonunda? Hepsini bize daha en baştan anlatan ve bu yolu en mükemmel nasıl gidebilirim? Yani yolda herkes gider de bir yarım saatlik yolu beş saatte de gidebilirsiniz. En verimli şekilde, en güzel şekilde nasıl gidebilirim? İşte onun da örnekliğini ortaya koyan bir peygamberdir bizim peygamberimiz arkadaşlar. Ve son peygamber info için ben bazı kurucularındanım elhamdülillah, Allah nasip etti. Onun kuruluş aşamasında bir takım ön araştırmalara katılmıştım ben de ekiple. İşte akademideki bütün bu hadis hocaları, İslam tarihi hocaları onlarla görüştük. Arkadaşlar görüşmeler yaptık başlangıçta. Daha önce de bu sözü duyardım, hep böyle şey zannederdim. Yani bu biraz Müslümanların hani peygamberimize duydukları sevgi sebebiyle yaptıkları bir abartma, abartı diye düşünürdüm. Değilmiş arkadaşlar, bilimsel olarak da doğruymuş şu söz. Dünya tarihinde buna yakın tarihte dahil hiç kimsenin hayatı peygamberimiz kadar detaylı bir şekilde kayıtlara geçirilmemiştir. Yani ben Peygamber'i örnek almak isterdim ama Yemek yerken nasıl oturduğunu bilmiyorum. O yüzden orayı kafama göre yapıyorum. Hiç kimse diyemez yani. Saçını nasıl tarardı, nasıl keserdi, tırnaklarını nasıl keserdi, torunuyla nasıl konuştu, kadınlarla nasıl konuştu, ailesine nasıl davrandı. Yani bu hocam buradasınız, sağ olun, e, iltifat gösterdiniz. E, şimdi bu aile hayatı ile ilgili bütün seminerleri bilmiyorum bütün mü? Ama hani bütün değil. Hep hanımlara veriliyor. Halbuki yani şimdi hanımlardan Hatice gibi olmasını bekliyoruz. Ayşe gibi olmasını bekliyoruz. Ama eşler peygamber gibi mi yani? Hani Hem aile reisi diyoruz erkeğe. Kur'an öyle tarif etmiş. Biz de amenna diyoruz. Aile reisi yani ne demek? Yani yönlendiren, istikamet veren, ailenin gidişatını belirleyen, son sözü söyleyen kişi diyoruz. Ama o yani peygamber gibi olmayınca sırf hanımlarla bu iş yürüyecek mi? Kadınlar gününde kadınları toplayıp hiçbir kadınlar günü konuşmasına gitmiyorum hocam onu şimdiden söyleyeyim. Kadınları salonlara doldurup şöyle haklarınız var böyle haklarınız var deyip daha beter mutsuz ediyoruz. Çünkü ne kadar haksızlığa uğradığını anlamış oluyor. Yani ne kadar haklarının verilmediğini öğrenmiş oluyor ve bilenmiş bir şekilde eve gidiyor yani. Dolayısıyla bu eğitimlerin, bu aileler, aile hayatıyla ilgili eğitimlerin, mesela Kur'an-ı Kerim'de aile hayatıyla ilgili ayetler kadınlara mı hitap ediyor hocam? Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben kadınlara söylüyorum, çocuklara namaz kıldırmak için uğraşmayın. Sizin göreviniz değil, babaların görevi. Allah babalara soracak. Ve mur ehleke bis salati ayeti nasıl devam ediyor? Hep burayı söylüyorlar, ailene namazı emret. Sonra arkadaşlar, Vesla bir aleyha. O konuda çok ısrarlı ol. Sonra orayı söylemiyorlar. Lâ nes elüke Babalar diyecek ki biz rızık peşinde koşuyoruz, çocuklarla ilgilenemeyiz. Allah diyor ki biz senden rızık istemiyoruz, rızkı biz veriyoruz diyor. Yani rızkı bahane edip çocuklarını ihmal etme diyor, namaza alıştır diyor. Değil mi? Daha pek çok sorumluluk yani. Babalara hitap ediyor. Tahrim suresindeki ayet hep okunur. Bu enfusekum ve ehli kum ve bu dühnelnasu Tamam, çoğul olduğu için orada kadınlar da içindedir ama müzekker cemiy sigasıyla ayet geliyor. Yani kadınlara hitap etmiyor, kadınlara tahsis edilmiyor bu konu. Elhasın arkadaşlar bu aileyle ilgili meselelerden erkekler de. Hatta kadınlardan daha fazla benim bildiğim geleneksel İslam anlayışı için söylüyorum. Orayı da revize edeceksek o zaman hep beraber revize edelim. Yani vazifeleri kadınlara yükleyip hakları kendilerine almak biraz dengesizlik oluyor değil mi arkadaşlar? <gülüyor> kadınlara düşen, geçen de kendi ailemdeki gençlere de söyledim. Bakın yavrum dedim yani şimdi ödev nedeniyle gerginlik yaşanıyor bazen bakıyorum. Diyorum ki bakın çocukların akademik gelişiminden anne sorumlu değildir. Öğretmen sorumludur arkadaşlar. Çocukların akademik gelişiminden öğretmen sorumludur. Öğretmen kendi sorumluluğunun bir kısmını anneye yükleyerek rahatlıyor. Anne ödev yaptıracak, anne test çözdürecek Anne çocuğun bazı hastalık problemleri varsa diyet yaptıracak. Anne spora götürecek. Anne adab-ı öğretecek. Anne sosyal hayata hazırlayacak. Efendim ne bileyim yani sınavlara hazırlayacak. Yaşam koçu olacak ama aynı zamanda anne şefkat gösterecek. Çocuk bir problemi olduğunda gelip anneyle paylaşacak. Arkadaşlar sizin rolünüzü, çocuğunuza ilişkin rolünüzü sizin yerinize başka hiç kimsenin yapamayacağı tek bir konu var. Şefkat. Burada psikologlar var. Bak yanılmıyorsam hemen söyleyin. Hiç bundan, yani sözümü geri almaktan ben çekinmem. Hatta memnun olurum. Çünkü ben bunu kitlelere anlatıyorum. Yani bu vebaldir. Annenin yapacağı, anne yerine başka hiç kimsenin yapamayacağı bir tek konu var. Şefkat göstermek arkadaşlar. Geri kalan Okul başarısından öğretmen büyük ölçüde sorumludur. Diğer disiplinle ilgili meselelerden evde otoriteyi temsil eden baba sorumludur. Şimdi gelelim, bakalım burayı da alkışlayacak mısınız? Gelelim, annelerin hiç mi kabahati yok? Arkadaşlar anneler bu otoriteyi babanın temsil etmesinin altını oyarak, bu otoritenin altını oyarak babayı işlevsel, işlevsizleştiriyorlar en başta. Yani babam duymasın. İşte biz halledelim. Arkadan biz yap. En son babalar duyar diye dizi bile vardı yani televizyonlarda. İşte böyle babayı o kenara kenara kenara kenara itiyorlar. Sonra arkadaşlar bir büyük bir krize geliniyor. Mesela ergenlik döneminde bilhassa babasına diyor ki işte bir şey yapsana diyor. Ama zaten sen onun otoritesini o yaşa gelene kadar sıfırladın. Babanın otoritesini desteklemedin. Ee, bir kere bile babana da soralım demedin. Bir kere bile e, efendim, baban izin vermiyor, ben yapamam bunu demek işine gelmedi. Yani bak hiç alkış yok. <gülüyor> Elhasıl arkadaşlar işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tabii her konuda olduğu gibi burada da o sıracı münir yani yolumuzu aydınlatan kandil görevini fevkalade bir şekilde görüyor. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Aile deyince biz hep böyle ana baba çocuktan oluşan bir birlik aklımıza gelir. İslam'ın aile anlayışı bu bugün bizim zihinlerimize çiviyle artık çakılan çekirdek aile değildir arkadaşlar. İslam'ın aile anlamı Yani diyelim ki birisi hiç evlenmedi. Ailesi yok mu? Onun da kardeşleri var, anne babası var, yeğenleri var. Birisinin hiç çocuğu olmadı. Hazreti Aisha mesela o ne olacak topluyorsunuz herkesi devamlı çocuk eğitimi çocuk eğitimi ama herkesin çocuğu yok ki yani veya büyütmüş hani onun aile hayatı ile ilgili dikkat etmesi gereken şeyler yok mu biraz bu çekirdek aile şey tanımının da dışına çıkalım inşallah önümüzdeki hafta sonu yanılmıyorsam bu hafta sonu değil de bir sonrakinde Rahman kütüphanesinde Orada da Diyanet Vakfı çağırdı. Hep bunlar vefa borcu yüzünden oluyor hocam. Ee, bir konuşmamız olacak. Mesela o konuşmanın başlığı da şu. Bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir. Yani ben hiçbir çekirdek ailenin çok sağlıklı çocuk yetiştireceği kanaatimde değilim. Bu benim kanaatim. <gülüyor> Böyle yaparsanız unutmaz <gülüyor> bu konuşma. Ne ee, yapalım işte? E, tabii ben... Elimden geldiğince bunu her yerde söylüyorum arkadaşlar. Siz 60 metrekare daireler yapıp ondan sonra millete geniş aileyi de öneremezsiniz. Ya da 3 çocuğu öneremezsiniz. 60 metrekare bir evde 3 çocuklu bir aile sağlıklı bir şekilde büyüyemez arkadaşlar. Onların da farkındayım ama alternatifler üretiyorum. Kendi hayatımda da tecrübe ettiğim alternatifler var. İnşallah onları da... Orada paylaşacağız ama gözlüğümü almamışım arkadaşlar bir dakika. Yaşlılık böyle bir şey. Hem gözün görmüyor hem aklın ermiyor. Unutuyorsun yani gözlüğü çıkarmayı. Efendim, sonuna bırakalım isterseniz soruları. Çok dağılır çünkü kalabalık olduğu için. Yoksa ben severim interaktif konuşmayı. Şimdi arkadaşlar... E Müslüman kadının sosyal hayatını biz bugün konuşacağız. Örneklik olarak da peygamber ailesindeki kadınlardan örnekler vereceğiz. Biraz hızlı gideyim buradan sonrasını. Çok ana hatlarıyla bir giriş yapıyorum şimdi. Bu girişler arkadaşlar ağırlıklı olarak yine bizler gibi bizim camiamıza, bizim inanç ve değerlerimize yakın bunları paylaşan akademisyenlerin, araştırmacıların ifadeleri kaynaklarda yeri geldikçe veririm. Şunu hatırlayalım. Önce şuradan başlayalım. Bizim geleneksel hayatımız, bak dini demiyorum, geleneksel aile hayatımız kadını toplumun hayrına olmak üzere eve kapattı. Yani fitne korkusuyla. O kadar ki bu Osmanlı döneminde padişah fermanlarına kadar Sirayet etti arkadaşlar. Mesela ben şöyle bir fermanı bir araştırmacıdan bizzat dinledim yani. Şöyle bir ferman var. Diyor ki kadınlar en fazla evlerinden iki sokak öteye gidebilirler. Evinden iki sokaktan daha ileride bir kadın tek başına yakalanırsa, evliyse kocası, değilse babası meydan dayağına çekilir. Dolayısıyla hani en fazla iki sokak. İşte evinden hiç çıkmayan kadınların efsanevi hikayeleri anlatıldı. Değil mi? Bunlar övüldü bize. Bunu niçin yaptılar? Çok ama anlatıyorum ben. Bunu niçin yaptılar arkadaşlar? Kadını eve kapatırsak bütün o kadın erkek birlikteliğinden doya, doğabilecek bütün mahsurları önlemiş oluruz. Yani bunu nasıl yaptılar arkadaşlar? Bu hayat birlikte akacak. O halde iki tarafın da kendine düşen sorumluluklar var. Ayetler böyle, peygamberimizin hayatı böyle. Arkadaşlar sorumluluklar var. Ee, erkekler de işte şunlara şunlara dikkat edecekler. Kadınlar da şunlara şunlara dikkat edecekler. Ee, i̇nnel muslimine vel muslimat vel mu'minine vel mu'minat hep bir arada zikrediyor. Ee, mümin kadınlar, mümin erkekler birbirlerinin velisidir diyor ayeti kerime. İşte bunları hep e, en kolay yolu seçerek. Kadınları kapatarak, eve kapatarak halletmeyi seçti. Geleneksel dünyamız. Bunun araştırmacılar tarihini ta Emevilere kadar dayandırıyorlar. Büyük İslam fetihlerinden sonra Emeviler dönemi çok hızlı fetihler olan dönem arkadaşlar. Yani günde binlerce kişi, kabile kabile insanlar Müslüman oluyor. Türklerin Müslüman olduğu dönem. Türkler tabii bizim atalarımız. Ama hani bir düşünün yani Orta Asya'da at üstünde dolaşmış, işte baskınlar yapan Çinlilerin korkudan setler yaptığı bir milletin erkekleri Bağdat sokaklarında, Şam sokaklarında dolaşmaya başlıyor. Araplar da asaletlerini ve soylarını korumaya çok düşkün. Hemen kadınları... Evlere kapatıyorlar arkadaşlar. Ben tabii çok basitleştirerek anlatıyorum. Araştırmacılar, makaleler, bu konuda okuduğum kaynaklar oradan bu işin başladığını söylüyor. Yani, ve burada amaç ne gözetiliyor arkadaşlar? Toplumun hayrı. Yani fitne olmasın. Modern hayat, arkadaşlar modern dünya yine toplumun hayrını düşünerek kadını evden çıkarıyor. Herkes çıkacak diyor yani bütün kadınlar çıkacak diyor. Bilhassa ne zamandan sonra arkadaşlar? Kapitalizmden sonra. Sanayileşmeden sonra. Çünkü o hızlı sanayileşmede iş gücüne ihtiyaç var. O İngiltere'de başlıyor sanayileşme biliyorsunuz. Bir inceleyin arkadaşlar. Küçük çocukları çalıştırıyorlar. Hiç ne kadar işçiler günde 16 saat çalışıyorlar. 18 saat çalışıyorlar. O inanılmaz şartlarda çünkü işte bu fabrikalar çalışacak, bu ürünler üretilecek, bu zenginleşme sağlanacak diye. Ve burada da gene toplumun hayrına. Şimdi çeşitli sektörlerdeki kadınları gözlemliyor musunuz? Çalışan kadınlar var mı etrafınızda? Şimdi çalışan kadın deyince veya kadının sosyal hayatı deyince hep böyle öğretmen, işte vaiz, hani böyle. Bir büroda çalışan hadi en fazla. Böyle insanlar akla geliyor. Bir gün bir hocamıza dedim ki, ismini vermeyeyim ama çok ihtiram duyduğum, hürmet ettiğim bir hocamız. işte kadının kıyafetini anlatıyor. Hocam dedim bu kadının kıyafetini anlatırken de hep belli bir sosyoekonomik düzeye mensup kadınları anlatıyorsunuz. Mesela benim annem evlere temizliğe giderdi arkadaşlar. Evlere temizliğe giden kadın pardüseyle mi cam silecek? Pardüse ile mi halı silecek? Nasıl yapacak yani? Ee, i̇şte kadın pantolon giyemez. İyi, merdivene çıkacak evde. iş yapacak yani mer şey merdiven, nedir onun adı? Duvar silecek, ne bileyim avizeyi parlatacak. Yani bir sürü iş yapıyorlar evlerde o hanımlar. Hiç bunları düşünmüyorsunuz yani bu fetvaları verirken. Bakın eski ulema arkadaşlar köydeki kadının durumuna göre fetvasını vermiş. Tarlada çalışan kadın. Onun fetvası ayrı. E, hamur yoğuran, fırının başında ekmek pişiren kadın. Ben kendi gözümle gördüm arkadaşlar. Köyde ben Kadıköy doğumluyum. Ama köye çok sık giderdik. Babam her yaz bizi götürürdü. O köy hayatını çok detaylı biliyorum. İyi ki de götürmüş. Müthiş bir vizyon katıyor insana yani. Ben arkadaşlar sırtına çamaşırlarını, işte bütün ne gerekiyorsa hepsini sırtına vurup dere kenarına gidip. Dere kenarında çamaşırırken derenin de azgın tarafında yıkayamazsın çamaşırı. Daha sığ tarafta. E o sığ tarafta geçittir. Geçit derler bizim köyde. Yani karşı tarafa geçen gelen asfalt gibi yani düşünün. insanların geçtiği bir yerdir yani. Onun biraz ötesinde çamaşır yıkayacak kadın. E şöyle kadın işte açık sahrada namaz kılarsa ayakta kılamazmış. Bazıları böyle diyor ya. Niye işte hareket? E çamaşır yıkıyor ama bu kadın derenin kenarında. Tarlada imece usulü köyün insanlarıyla beraber hep beraber eğilip orak belliyor akşama kadar. Peki nasıl rükû edemiyor yani? <gülüyor> Rükû'yu nasıl yapamıyor? İşte bunlar arkadaşlar bunlara tarihi şartları, kültürel şartları, sosyoekonomik şartları dikkate almadığınızda egosantrik yani sadece bütün dünya sanki sizinmiş gibi, sizin gibiymiş gibi Afedersiniz, bütün dünya sizin gibiymiş gibi düşündüğünüzde yanlış sonuçlara varıyorsunuz. İslam'da, siz farkındasınızdır, o konuya girmeyeyim, ee, mezhepler vardır arkadaşlar. Ve mezheplerin, ve ehli sünnet mezhepleri söylüyorum. Yani en az bilinen bir dört mezhep var. Aslında ondan çok fazladır. Çünkü mensubu olmayıp kitaplarda kalmış mezhepler var. Bir de o mezheplerin içinde de ihtilaflar vardır. Azıcık ilmihal okuyanlar varsa... Fetvayı bilir. İmam-ı Azam böyle der, İmameyn şöyle der. Ya Hanefi mezhebinin üç büyük imamı var, aralarında ihtilaf var. Yani onlar bile aynı şeyi söylemiyorlar. Halbuki üçü de Hanefi ve en birinci kuşak kurucu imamlar yani. Neden bu ihtilaflar var arkadaşlar? Onun sebepleri sayılır. Tarihi sebepler, coğrafi sebepler, kültürel sebepler. Sebeplerden bir tanesi de dini nasların, yani Kur'an ve sünnetin, yoruma açık olmasıdır. Şimdi size örnek vereceğim. Kadınların tesettür ayetinde tesettür nasıl tarif ediliyor arkadaşlar? El ve yüz müstesna diye mi? Hayır, ayette öyle geçmiyor. Kendiliğinden görünen kısım hariç diye geçiyor. Şimdi ayeti indiriyor Cenabı Hak kadınların tesettürünü emrediyor. Sonra diyor ki kendiliğinden görünen kısım hariç bu kendiliğinden görünen kısım neresi? Kimisi diyor ki tek göz. Çünkü onunla yolunu bulacak. Kimisi diyor ki elin içini gösterebilir, üstünü gösteremez. O yüzden hacca gidenler bilir. Elin üstünü sadece örten eldivenleri vardır bazı coğrafyalardan gelen Müslüman hanımların. Kimisi diyor ki el ve yüz müstesna. Çünkü Peygamberimiz şu hadiste böyle tarif etti diyor. Yani Allah Teala isteseydi arkadaşlar el ve yüz müstesna diyebilirdi. Çünkü bu kelimeler de çok fazla değil. Kendiliğinden görünenle el ve yüz müstesna hacim olarak birbirine uygun yani. Ama el ve yüz müstesna deseydi arkadaşlar çamaşır yıkayan kadın kolunu sıyıramazdı. Tarlada çalışan kadın işte ne bileyim ona göre giyinmek zorunda kalırdı. Değişik fetvalar, değişik durumlardaki kadınlara göre değişik fetvalar verilemezdi. Bir defa. Bu coğrafi farklıları, kültürel farklılıklarını gözetmeye müsait esnek bir kısmı, bir kısmı yoruma açık bir e, kitaba biz inanıyoruz. Yoruma açık olmayan var, yoruma açık olan kısım var. Mesela tesettür yoruma açık değildir. Bütün kadınlar e, yani e, Allah'ın öngördüğü budur Rabbimizin. Tesettüre girmek, girmelerini ister. Allah Teala. Ama nasıl boyutu nasıl şekli nasıl rengi nasıl bunları kişilerin durumlarına ihtiyaçlarına yöresel e, efendim iklim şartlarına bırakmıştır. Kutuplardaki kadınla Ekvator'daki kadın Afrika'dakiyle Sibirya'daki bir olmayacaktır. Tabii. Konumuzu geçiyorum. Şimdi bunların ne anlamı var? Gelelim Peygamberimizin ailesine arkadaşlar. Çok tartışılır. Peygamberimiz niye çok evlendi? İşte 12 tane kadın çok değil mi? Kadın düşkünü müydü? Çok örnek sürülen e, İslam'a yönelik saldırılardan birisi de bu noktadadır. E, pek çok kitap okudum ben bununla ilgili. En güzeli Muhammed Hamidullah'ın İslam peygamberi kitabında o bütün peygamberimizin evliliklerindeki siyasi, sosyal sebepleri açıklar. E, peygamberimiz biliyorsunuz 25 yaşında Hazreti Hatice ile evlenmiştir. O sırada Hazreti Hatice ihtilaflar var ama yaygın görüşe göre 40 yaşındadır. Üç tane çocuğu vardır. iki evlilik yapmıştır. Peygamberimiz Hazreti Hatice vefat edene kadar tek eşli yaşamıştır. Ondan sonra evleniyor. Hangi validemizle? Şimdi ismi aklıma gel Nasıl? Sevde validemizle. Onunla da üç yıl yine tek eşli olarak yaşamıştır. Bütün çok eşli evlilikleri Medine'ye hicretten sonra olmuştur Peygamberimizin. O bir boyut. Ben kendi kanaatimi söyleyeyim arkadaşlar. Hiçbir kitapta da bunu okumadım. Demek ki çok da ciddi bir şey değil ama ben çok ciddiye alıyorum. Kendi görüşüm olduğu içindir belki bilmiyorum. Benim anlayışıma göre arkadaşlar peygamberimizin çok evliliğindeki hikmetlerden birisi de şudur. O kadar çeşitli evlilik vardır ki peygamberimizin hanesinde. Dulla evlenmiş, bakireyle evlenmiş, çok çocuğu olan, mesela sevde validemize evlilik teklif ediyor, beş çocuğu var. Diyor ki çocuklarım sizi rahatsız eder diyor. Olur mu öyle şey diyor. Çocuklar da geliyor. Altı da onun var. Yani çok çocuklu bir hanımla evlenmiş. Akrabası olanla evlenmiş. Efendim yabancı uyruklu yani Yahudi asıllı, Kıpti asıllı olanlarla evlenmiş. Her türden yani. Kendinden çok genç olanla evlenmiş. Kendinden yaşlı olanla evlenmiş. Yani... Bütün evlilik tiplerini peygamberimizin hayatında görebiliyorsunuz. Yani bir erkek şunu diyemez. Peygamberimiz sadece Hazreti Hatice ile evli kalsaydı hayatının sonuna kadar derdi ki tabii ki benim hanım da çok zengin olsaydı, servetiyle beni destekleseydi, ben böyle bir köşk gibi, bir saray gibi bir evde o hanımın imkanlarıyla yaşasaydım, o da benim gözümün içine baksaydı ben de ona kibar davranırdım. Benim hanım fakir bir faydası da yok, bir getirisi de yok. götürü var, getiri yok. Dolayısıyla ben ona kibar davranmama gerek yok diyemez. Çünkü peygamberimizin başka türlü de bir evliliği var. Birisi de mesela peygamberimiz sadece Hz. Ayşe ile evlilik olmuş olsaydı, e tabii 50 yaşında bir adam işte en iyi ihtimalle 13-14 yaşında bir kızla evlenmişse ona tabii ki kibar davranır. Tabii ki e, efendim sevgi gösterir. Yani ben benim hanım benden büyük yaşı yüzüne bakmak bile gelmiyor içimden ne, nasıl sevgi göstereyim diyemez. Yani anlatabilir mi arkadaşlar? Bütün evlilik tiplerini Peygamberimizin evliliklerinde biz görüyoruz. Herkes için model var orada. Herkes için. İşte aralarında problemler çıkıyor vesaire vesaire. Elhasıl arkadaşlar. Şimdi biz Peygamberimizin etrafındaki hanımlardan ismi en, en çok öne çıkanları şöyle kısaca size bir aktarayım. E, ondan sonra Peygamber Efendimiz döneminde kadınlar nelerle meşgul olmuşlar ama bu meşguliyetleri de nasıl yapmışlar onları da bir konuşalım. O zaman kadını eve kapatan geleneksel dünya mı haklı, bütün kadınlar fabrikalara diyen e, modern dünya mı haklı, Yoksa biz ne sunuyoruz? Alternatifimiz ne yani? Biz ne öneriyoruz bu dünyaya? Onunla ilgili de bir iki şey size söylemeye çalışacağım arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Hazreti Amine'den başlayalım. Peygamber Efendimiz. Aslında ben halalarını da çok merak ediyorum. Ama halalarıyla ilgili detaylı bilgiye yani o kadar da çalışamadım sizin için. Ee, henüz orayı hazırlanamadım arkadaşlar. Halalarını da çok önemsiyorum Peygamber Efendimizin. Çünkü çocukluğundan itibaren Peygamberimizi çok himaye etmişler, çok yakından ilgilenmişler ve ona akıl vermişler, yol göstermişler, problemlerini halalarıyla müzakere etmiş. Ee, çok yakınlar yani Peygamber Efendimiz'e. Ee, acizane kanaatim mesela burada şimdi klinik psikolog arkadaşlar var lütfen ben yanılıyorsam söylesinler bu sözümü de bir yine çok tecrübeli bir klinik psikolog çocuk psikoloğu bir tanıdığıma sordum acizane kanaatim arkadaşlar geniş yani ilişkilerin çok güzel olduğu geniş ailede aynı evde oturmaları şart değil halalarıyla aynı evde yaşamıyordu sonuçta. Yani ilişkilerin çok sıcak ve güzel olduğu geniş ailede bu aile üyelerinden birinin çocuğa kötü davranması çocukta büyük bir travmatik etki bırakmayabilir. Çünkü başka seçenekler var. Yani bir teyze kötü davranırsa öbür teyzeyle konuşur. Baba biraz sert davranmışsa halayla konuşur, babaanneyle konuşur. Ama sadece anne baba çocuk olduğunda arkadaşlar o evdeki çocuk çok çaresiz. Çok çaresizdir. Yani babanın en ufak bir şiddeti ne bileyim veya annenin babanın anneler de istismar edebiliyor çocuklarını. Annenin babanın en ufak bir istismarı karşısında çocuğun gidebileceği hiç kimse yoktur. Çünkü komşular yok. Mahremiyet konusunu çalışmıştım ben. Mesela arkadaşlar bu ev içi tacizlerin ve ensestlerin ve şiddetin e, doruğa çıktığı dönem arkadaşlar evlerin dışarıya kapandığı dönem. Şimdi Anadolu'daki evleri düşünün. Benim çocukluğumda köy evlerinde anahtar falan yoktu arkadaşlar. Ee, i̇ki katlıdır bizim köyde evler. Alt katta hayvanlar kalırdı Değişiyor yavaş yavaş. Üst katta insanlar kalır. E, onun da ekonomik sebepleri var. Aşağıdan giren arkadaşlar kapı açık girer. Zil falan da yok. Elektrik yok zaten. Selamun aleyküm diye bağırır. Yani yukarıdakiler hani biri geliyor bilir. Yani evler erişime açıktı. Evlerin erişime açık olduğu bir yerde evin içinde birisine uzun süreli bir taciz, ne bileyim bir e, ensest veya bir şiddet yapamazsınız. yani Çünkü biri mutlaka görür. Bu evlerin tamamen kapanması e, ve e, ilişkilerin çok zayıflaması. Yani ben sitede oturuyorum, bütün komşularımı tanımıyorum. E, i̇lişkilerin çok zayıflaması da bu ev içinde çocuğun uğrayacağı haksızlıkları, e, haksızlıklar karşısında çocuğu yalnız bırakıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'in annesi Amine çok ilginçtir. Arkadaşlar ilginç e, şeyler biliyoruz onunla ilgili. Aslında çok az, hayatlarında çok az beraber kalmışlar. Ben bir iki noktaya, ilginç bir iki noktaya temas edeceğim. Babası Vehd bin Abdümenaf, Kureyş'in Beni Zühre koluna mensup ve asil, hatırı sayılır, hatırlı bir zat. Hazreti Amine de sosyal mevki olarak yüksek bir mevkiye sahip babası ve ailesi sebebiyle ve iyi bir evlilik yapıyor. Yani Abdülmuttalip'in oğluyla evleniyor. İyi bir evlilik. Biliyorsunuz işte babasını hamileliğin son aylarında kaybediyorlar. Hazreti Amine çocuğunu dünyaya getiriyor Efendimiz'i ve... Ne yapıyor arkadaşlar? Artık ömür boyu koyun koyuna yaşıyorlar mı? Arkadaşlar. Süt anneye veriyor. Şimdi insan, siz benim dediğime katılmayın. Günahı varsa da hani bir tek benim olsun. Tövbe estağfurullah. İnsan yani bir tane çocuğun var ya. Onu böyle pamuklara sarıp bakması gerekmez mi yani? Yeni tanıdığın bir kadına veriyorsun. Bir yıl sonra göreceğin en iyi ihtimalle. Aklınız alıyor mu bunu? İşte bakın kültürel fark dediğimiz şey bu. Anlatabildim mi? Bugün bunu bizim bir ailemizden biri yapsa, geçen de birisiyle öyle tanıştım. Dedi ki hocam işte çocuğun var mı falan. Dedi ki hocam dedi işte hanım da işe girdi dedi. Ondan sonra bir borcumuz var falan dedi. Çocuğu dedi, işte Erzurum gibi bir yer hatırlamıyorum. Anneannesinin yanına gönderdik dedi. Ay falan dedim ben şimdi yani. Çünkü bizde bu çok problemli bir şey. Ama bakın Peygamber Efendimiz böyle büyüyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'i adeta yakın ilişkilerin bugünkü şimdi modern psikologlara bir hani şey olsun, taltif olsun. Toksik ilişkisinden korumuş Cenab-ı Hak arkadaşlar. Yani anneyle sadece iki yıl beraber yaşıyorlar. Orada da dadı var pek bizim orta sınıfın akla alacağı bir şey değil bu yani peygamber Efendimiz'in doğumundan itibaren her zaman yanında olmuş ümmü eymen var hayatında çok önemli bir hanım efendim anne yani hani getiriyorlar tamam bakıyor saraylı saraylı şeyler gibi yani saraylı aileler çocuğa bakıyor hani İzlediniz mi bilmiyorum ben izleyeyim siz günaha girmeyin. Crown dizisinde kraliçeye böyle çocuğunu getiriyorlar bakıyor gönderiyor tekrar. Yani emzirme yok, yedirme, içirme yok, altın değiştirme yok, banyo yaptırma yok hiçbir şey yok yani. Adeta bir kraliyet ailesi gibi görüyoruz. Ben şahsen öyle görüyorum. Ee, yalnız şimdi bize niye bu değişik geliyor? Çünkü arkadaşlar Mekke'de salgın hastalıklar var. İklim çocuklar için biraz zor bir iklim. Küçük çocuklar için bir, ikincisi de şeyde ki, badiyede yani çöldeki Arapça daha fasih. Ve dile çok önem veriyorlar Araplar. Bizde Türkçe hocaları bile değerleri dağları ayıramıyor arkadaşlar. Türkçe öğretmeni mesaj atıyor D'ler, dağlar, bitişik. Üstelik de T'ye dönüşmüş. Evlilikte böyle değil mi hocam der gibi <gülüyor> böyle bu şekilde yazıyor. Dile çok önem veriyorlar. Dolayısıyla bu iki gerekçeyle gücü yetenlerin başarabildiği bir şey yani süt anneye vermek. Buraya kadar eyvallah. Bakın görüyor musunuz? Konforu, hayatı. Tabii bu kültürel farkları biz kabul ediyoruz. Şimdi gidip çocuk doğurduktan sonra memur olan kocamıza bunu bir süt bul. Buna da o baksın. Bir de dadısı olsun, bak sütanne ayrı, dadı ayrı, değil mi yani? Bir de benim ayrıca kişisel cariye mi olsun? Bir e hizmetli han cariye olmayacak da bugün, bir yardımcı olsun falan diyemeyiz. Bu biraz sosyoekonomik durumla alakalı, bir de ihtiyaç olarak görülmesiyle ile alakalı. Aslında Halime de Peygamber Efendimizi almak istemiyor. Biliyor musunuz orayı? Çünkü diyor ki yetim babası yok, yani bundan bana ne kadar? Çünkü onlar da para için yapıyorlar bu işi. Çok bir geliri olmaz diyor. Ama işte Allah bir insana arkadaşlar yardım edecekse böyle eder. Eşeği biraz zayıfmış, gelen kabilesinin arkasında kalmış, bütün zengin çocuklar kapılmış, Halime'ye peygamberimiz kalmış. Yani bazen eşeği zayıflatarak da Allah insana nimet verir. Bak tarihe geçen bir hanım olmuş Hazreti Halime ve peygamber Efendimiz 4 yaşına kadar e, süt annesinin yanında kalıyor. Mesela tarih boyunca o süt annesi de ilginç arkadaşlar. Halime'nin kocası kim? Hiçbir bilginiz var mı? Yok biz Halime diyoruz. Halime. Ama bu Halime'nin bir kocası var. Arkadaşlar hiç ismini bilmiyoruz. Yani kadınların ne kadar öne geçtiğini görüyor musunuz? Kitaplara geçerken bile. Ne kadar öne geçtiğini. Yalnız bir şeyin altını çizeceğim arkadaşlar. Ne ile öne geçtiğiniz çok önemlidir. Öne geçmek önemli değildir. Bu sonda söyleyecektim. Ama şimdi de söyleyeyim ne kadar tekrar edilse e, iyidir. Arkadaşlar neyle öne geçiyorsunuz? Siz vefat ettiniz sizi neyle anıyorlar insanlar? Bilginizle mi, kültürünüzle mi, peygamberimize gösterdiği şefkatle mi, halime, ona düşkünlükle mi neyle, neyle anılıyorsunuz? Yani sosyal hayatınız olsun istiyorsunuz peki ne yapacaksınız? Sosyalleşmek, insanda Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine bakın, temel ihtiyaçlar arasındadır. Özellikle kadınlar için. Laftan lafa geçiyorum. Arkadaşlar kadınların günlük konuşma kapasitesi kişiden kişiye değişir ama 15 bin kelime civarındaymış. Erkeklerinki de 3 bin. Şimdi evine, şey hanımını eve kapatan erkek o kadar mantıksız bir şey yapıyor ki kendi topuğuna sıkıyor yani. Şimdi düşünün, kendi 3000 bin kelimesini zaten gün içinde tüketti. Eve geldiğinde de hanım on bin kelimeyle bekliyor. <gülüyor> bekliyor. Yani adam bir kelime bile kalmamış işaretle konuşuyor. Çay ister misin? <gülüyor> i̇şte, şuraya gidelim mi? Bir kelime bile kalmamış. Ama kadın konuşmak istiyor. Niye? Çünkü sosyal hayatını engelledin. Engellediğin için şimdi oturup onunla konuşacaksın olmayan kelimelerinle. Onun için e, hayatın bir ihtiyacıdır. Özellikle kadınlarda arkadaş ilişkisi arkadaşlar ilaç gibidir. Depresyonla ilgili yapılan çalışmalara bakın. İlaç gibidir. Yani arkadaşlarıyla güzel ilişkisi olan kadınların depresyona girmezler demiyorum ama çok kolay çıktıkları, çok çabuk sorunlarını atlattıkları. Bu mesela e, hatırlıyorum... E, bu kadına yönelik şiddetle ilgili Boğaziçi Üniversitesi'nden bir ismini hatırlamıyorum ne yazık ki. Bir gazetede böyle röportaj yaptılar. Niye mesela bizdeki kadın şiddet gördüğü halde batıdaki kadın kadar kötü etkilenmiyor? Yani görelim demiyorum şiddete karşıyız tabii ki. Niye etkilenmiyor? Çünkü sabah gider komşuya. Ay ay sorma akşam şöyle oldu böyle oldu. O da der ki ne yapacaksın kardeşim? hepsi böyle der. İşte bir şeyler der. Ondan sonra o da kendinkini anlatır. O da der ki iyi ya yalnız değilmişim der. Ondan sonra bir terapi gibi yani oradan çıkar ve hayatına devam edebilir. Yani bizde yakın ilişkiler çok kuvvetli olduğu için diyordu 90'larda okuduğum bir yazı bu. Şimdi değişti o da arkadaşlar. Yakın ilişkiler tekrar ediyorum sizi ayakta tutar arkadaşlar. Hayatın fırtınaları var, sel baskınları var, zelzeleleri var manevi anlamda. Bunlara karşı böyle bir tek tek başına direnen Tek başına bir ağaç bir fırtınada yıkılır ama bir ormanın içindeyse yıkılmaz. Sekoya ağaçları var biliyor musunuz bilmiyorum. Onları ziyarete gitmiştik hani o ormana gitmiştik. Sekoya ormanına. Yani peygamberimizle yaşıt ağaçlar var. 1500 yıldır ayakta. Çok yüksekler. Yani 10 kişi el ele versek o ağacın etrafını kuşatamayız. O kadar büyükler. Ama dedim ki peki bunların kökleri de bu kadar derin mi? Değilmiş arkadaşlar. Kökleri çok cılızmış. Peki nasıl ayakta duruyorlarmış? Yer altından köklerini birbirlerine bağlıyorlarmış. Yer altından işte ilişki bu demektir arkadaşlar. Şimdi neyse konumuz o değil. Bir de Amine'yi rahmetle anıyoruz tabii bizim sevgilimiz. efendim. Hazreti Amine'yi bir de nereyle hatırlıyoruz arkadaşlar? 8 yaşında, şey 6 yaşındayken çocuğunu ve Ümmü Eymen'i alıp Medine'ye dayılarıyla tanıştırmaya gidiyor. Çünkü kendisinin baba evi orada. Yanlarında başka biri var mı? Aranızda İslam tarihi çalışanlar vardır. Hiçbir ada rastlığı yani yanında şu kölesi de vardı, yanında şu kaynı da vardı, yanında şu kişi de var. Yani Mekke'den Medine'ye Nasıl gidiliyor o günkü şartlarda arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Kaç gün sürüyor bu yolculuk? Hızlı giden haberci atlılar 3 günde gidiyorlar. Normal yürüyüşte bir hafta civarında. Peygamberimizinki 12 gün sürmüştür e, tali yollardan gittiği için. Yani yaklaşık bir hafta konaklamalı çöllerde, dağ, işte ne, neler varsa vahalarda çöllerden geçerek gidecek yani. Bildiğimiz kadarıyla iki kadın ve bir çocuk gidiyorlar. Orada vefat ediyor Hazreti Amin'e. Peygamberimizi kim getiriyor? Ümmü Eymen getiriyor. Ama bizim Müslüman hanımlarımız da buradan Kadıköy'e bile gitmedim ben hayatımda diyor. Bununla övünüyor yani. Ondan sonra o hizmetleri ona getiren kişi bir şekilde ya hastalanıyor ya vefat ediyor bir şey oluyor sudan çıkmış balığa dönüyor diye düşünüyorum. Yani ben peygamberimizin yakınlarındaki kadınların çok güçlü olduğunu ve peygamberimizin bana dünyamızdan üç şey sevdirildi bunlardan biri kadın biliyorsunuz biri güzel koku biri kadın biri namazdır. Kadın deyince cinselliği kastetmediğini o kadın zekasını, kadın ruhunu, o kadınların kendisine verdiği sükuneti. Onu da nereden biliyoruz? Rum suresi 21. ayetten. Kadınlar arkadaşlar sükunet verir. Eğer bir kadın gerginlik veriyorsa orada bir problem vardır. Yani bir sistem işlemiyordur. Bir şeyler tıkanmıştır. Ayette Hz. Havva niye yaratıldı? Niye kune ileyha. Ona sükunet versin diye Hz. Adem'e. Burada fiziksel sükûnet de vardır ama asıl başka bir şey var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar meydan savaşları hariç, o da zaten birkaç tanedir hayatında birkaç tane var mı bilmiyorum, seviyelere dahi beni Mustalik gazvesi, adı bu, oraya giderken Hazreti Ayşe'yi götürüyor yanında. Yani hanımlarından biriyle gitmiştir mutlaka. Hanımla, hanımları olmadan hiçbir yere gitmemiştir. Her konuyu hanımlarına danışmıştır, her demeyelim bazı önemli konularda hanımlarına istişare etmiştir peygamber efendimiz. bunun en belirgin örneği Hudeybiye bir anlaşması sırasında Hazreti Sevdeye yaptığı istişaredir ve eğer vakit kalırsa görürüz Hazreti Sevde de öne çıkan karakteri ara buluculuk dargınları barıştırırmış böyle küsleri halledermiş ilişkileri düzenlermiş insanlar böyle insan ilişkileriyle ilgili problemlerini hep ona danışırlarmış. Hazreti Sevde'nin böyle bir e, hususiyeti var. Yani işte topluma sırf böyle Ay bu kadar da giysi aldık şu çantaya da şu kadar para verdim göstermem lazım onun için çıkmak. Böyle bir çıkış değil o, onların hayatları. Bir sergileme değil yani arkadaşlar. Haşa sizi tenzih ederim bir piyasaya çıkma değil. Yani bunu e, anneler kızları için kullandıklarından kullanıyorum yoksa çok edepsiz bir ifade. Kızlarını piyasaya çıkarmadan bahseden anneleri kulaklarımla duyduğum için. Dolayısıyla öyle değil. Efendimiz dönemindeki, onun ailesindeki, yakınlarındaki kadınlar hepsinin bir niteliği var, bir vasfı var. Daha sakin ve içe dönük olanlar var, daha dışa dönük, daha cevval olanlar var. Mesela Hz. Hafsa'ya babasının kızı diyorlar. Peygamberimizin ailesinin içinde bile. Ömer gibi yani. Çok mücadeleci, tartışmacı. Böyle asla hani susmayan bir fikri varsa onu çok mantıklı müdeller bir şekilde fikrini müdafaa eden bir karakteri var. Ee, Peygamber Efendimiz evet ailesine karşı çok nazik falan arkadaşlar ama sakın onu da bizim eleştirilen çok güzel bir ifade İsmail Kara yok, Hocadan galiba onu öğrendim. Uyar oğlu değildir yani. Yani aman sorun çıkmasın yeter ki, yeter ki ağzımızın tadı bozulmasın, böyle değildir. Bir defasında bir sırrını ifşa ediyor hanımlarından biri ve bu bir olaya sebep oluyor aile içinde. Peygamberimiz evini terk ediyor arkadaşlar. Evini terk ediyor, bir ay eve gelmiyor. Bir ay. Yani ilkesizlik değildir. Nezaketli olmak, güzel geçinmek, merhametli, müşfik, sevgi dolu olmak demek benim hiç prensiplerim yok, bana her şeyi yapabilirsiniz demek değildir. Bunu bugün psikologlar sınırlar meselesiyle anlatıyorlar. İlgi duyanlar oradan bakarlar. Gelelim arkadaşlar Hazreti Halime'ye, hızlıca onu da geçeyim çünkü biraz konuştuk. Peygamber Efendimiz'i annesine teslim ettikten sonra da zaman zaman ziyaretine gelmiş Peygamberimiz. Hazreti Hatice ile evlendikten sonra ziyaretine gelmiş, kaç günlük yolda oturuyor? Ee, yani bildiğim kadarıyla Taif civarındaki Bedevi kabilelerden. Yani ne kadar mesafe var arkadaşlar? Peygamberimizi ziyarete geliyor ve hatta Hazreti Hatice bir kıtlık yılında ona 40 koyun ve bir deve hediye etmiş bir gelişinde. Hazreti Hatice de çok muhteşem arkadaşlar. Şimdi ee, bu eve geleneği bir hediye, eline bir, bir şey verme, eline bir şey vermek kaba oldu. Bir hediyeyle, bir ikramla göndermenin de bizim çok eski bir geleneğimiz olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Ee, ben ben bazen böyle şey, özellikle yakın aileye tabii dostlarınıza, hani herkese de yapamazsınız onu. Çünkü öyle bir gelenek kalmadı artık. Böyle şey olurum, ay gidiyorlar ne vermem lazım, yani hani ne, ver, ne var? Böyle hep hazırda ya bir işte bir şeyler, bir başörtüler, bir şeyler kenara, kendi gücünüzce, elinizin emeğiyle yaptığınız bir şeyler bunu unutmayın arkadaşlar. Hazreti Hatice'nin sünneti diye düşünebilirsiniz bunu da. Kaynaklarda eşi hakkında fazla bilgi yok Hazreti Halime'nin. Bu arada bir vesileyle yine hürmetle analım Ali Bardakoğlu Hoca kendim duymadım ama yakın öğrencilerine ders verirken bir prensibe değinmiş, temas etmiş şöyle buna da şaşıracaksınız, şaşırın lütfen yani ilk defa duymuş gibi yapın hani <gülüyor> evet şöyle demiş arkadaşlar Müslüman geleneğe göre kafirden süt anne olur, fasıktan olmaz demiş. Çünkü süt anne... A değil mi? <gülüyor> lütfen şaşırın. <gülüyor> Niçin arkadaşlar? Çünkü sütle karakter geçiyor. İnanç geçmiyor. Bakın inanç sizin düşüncelerinizle alakalı bir şey. Ama fısk yani sizin ahlakınızla alakalı bir şey. Bu yüzden emzirme meselesinde o ahlakın seçilmesi çok kıymetli. Hazreti Halime de bu açıdan öne çıkıyor. Gelelim Peygamber Efendimizin dadısına. Hocam siz buyurun lütfen cuma bugün. Peygamber Efendimiz'in dadısı Ümmü Eymen Hazretlerine arkadaşlar. Habeş asıllı, e, bilemiyoruz ama muhtemelen siyahiydi. Siyahi bir köle. E, Peygamberimizin dadılığını yapmış, onu emzirmiş. annesinden Annesinin vefatından sonra Medine'den alıp Mekke'ye getirmiş. Hayatı boyunca yanından ayrılmamış Peygamber Efendimiz'in. E, ve Peygamberimiz ona annemden sonra annem dermiş. Ümmü Eymen'e. Ee, özel olarak onu ziyarete gidermiş Peygamber Efendimiz. Ve daha Mekke'deyken onu Zeyd bin Harise ile evlendiriyor. Zeyd bin Harise de Peygamberimizin kölesi ama azat etti Peygamberimiz onu. Ama asil bir ailenin oğlu. Onu da başka vesileyle bakarsınız. Ve düşünün biri Peygamberimizin oğlu yaşında, biri annesi yaşında. Yani Zeyd bin Harise... Babaannesi yaşında biriyle evleniyor. Ümmü Eymen'le evliliği böyle düşünün yani. Tabii o dönemlerde babaannelik falan bu kadar yaş gerektirmiyordu. İmam-ı Azam diyor ki 25 yaşında insan dede olabilir diyor biyolojik olarak. Yani 30-40 yaşlarında insanlar anneanne babaanne oluyorlar. Çünkü çok erken evleniyorlar. Şimdi şöyle oluyor bu evlilik. Peygamber Efendimiz diyor ki kim cennetlik bir kadınla evlenmek isterse Ümmü Eymen'le ve Eymen'le evlensin diyor. Zeyd bin Harse diyor ki ben evlenirim diyor. Ve ikisi evleniyorlar ee, arkadaşlar. Özel olarak onu ziyaret etmiş. İkisinin evliliğinden Üsame bin Zeyd dünyaya geliyor. Peygamber Efendimiz'in yanında o kadar hatırlıymış ki bu Üsame çok severmiş peygamberimiz onu. Ee, sahabe bazen bir, peygamberimize bir şey söyleyecekleri zaman Çekinirlermiş söylemeye, Üsame'ye söyletirlermiş. Çünkü o söylerse kızmazmış. İşte o şeye de e, birisi hani asil bir ailenin kızı hırsızlık yapıyor da kolu kesilmesin falan diyorlar ya... ...onu da Üsame'ye söyletiyorlar kendileri söyleyemedikleri için. Şimdi bu Ümmü Eymen arkadaşlar peygamberimizle birlikte Uhud Savaşı'na katılmış... ...Hayber Gazvesine, Gazvesi'ne katılmış, ganimetten pay verilmiş kendisine de bu savaşlara katıldığı için... Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer de onu ziyarete giderlermiş Ümmü Eyme'ye. Yani bir de şimdi bize diyorlar ki neyse ya o di diyenleri söylemeyeyim şimdi aklınıza kim gelir bilmiyorum. Yani böyle abartılı kimseyi görmeyeceksin falan diyenler var ya bunların sahabe hayatından uzak olduğunu bilin arkadaşlar. Hatta Hz. Ömer ile Hz. Ebu Bekir bir defasında Ümmü Eyme'ni ziyarete gidiyorlar. Ümmü Eymen yani bunlar ziyarete gittiklerinde nerede oturuyorlar arkadaşlar? Ha, aynı ortamda oturuyorlar çünkü evler böyle üç odalı, beş odalı falan değil. Oturuyorlar, ee, Peygamberimizden bahsetmeye başlıyorlar. Ee, Ümmü Eymen ağlamaya başlıyor Peygamberimizden bahsedilirken. Hazreti Ömerle, Hazreti Ebu Bekir de onu teselli ediyorlar. Yani işte herkes ölecektir, ölümü tadacak, hepimiz gideceğiz, orada buluşacağız falan. Yani peygamberimizden ayrı kaldığı için böyle ağladığını zannediyorlar. Ümmü Eymen diyor ki siz diyor benim diyor Muhammed'in ölümüne mi ağladığımı sanıyorsunuz diyor. E sen neye ağlıyorsun diyorlar? Ben vahyin kesildiğine ağlıyorum diyor. Artık ayet gelmeyecek, artık vahiy gelmeyecek. Hazreti Ömer'le Hz. Ebu Bekir, kadın bizim düşünemediğimizi düşündü diyorlar. Yani bizim aklımıza bile gelmemişti diyorlar. Ümmü Eymen'in de Peygamber Efendimiz'in hayatında önemli bir yeri var. Yetişme döneminde hiç yanından ayrılmamış arkadaşlar. Peygamberimiz Ebu Talib'in evine verilmiş. O da onunla gitmiş. Yani hiç ayrılmamış. Geldik Ebu Talib'in evindeki önemli kadına. Fatıma binti Esed. Ebu Talib'in hanımı... Ama aynı zamanda Peygamber Efendimizin de dolaylı olarak şöyle akrabası. Çünkü Ebu Talip bin amcasının kızıymış Fatıma bin teyzesi. Bu da ne demek oluyor? Peygamberimizin de amcasının, babasının amcasının kızı olmuş oluyor. Efendim, Peygamber Efendimiz'e 8 yaşından itibaren annelik yapmış. E, çok anlatılır bu anekdotlar. Bu e, anekdotlar. Bir de peygamber Efendimizin arkadaşlar öyle bir ahlakı var ki Ebu Talip'ten bazı rivayetler var. İşte onun nasıl yattığını, nasıl uyuduğunu, kimseyi rahatsız etmemek için nasıl davrandığını anlatan e, olağanüstü bir ahlakı var. Ve mesela ondaki o fevkaladeliği çocuk yaştan itibaren görmüşler. Mesela kayıpları buluyor. Bir şey kaybolduğu zaman peygamberimize aratıyorlar. Deve kayboluyor mesela peygamberimize aratıyorlar. Bu çocukken buluyor. Hatta o yüzden de şimdi bir şey kaybedildiğinde salavat getirerek arayın derler. O, o yüzdendir işte. Peygamber Efendimizin o e, meziyetine e, sığınarak hani bize de Cenab-ı Hakk'ın kaybımızı buldurması için. Elhasıl işte böyle seçkin bir çocuk. Bu çocuğun da şöyle bir davranışı olmuş arkadaşlar. E, bu Ebu Talib'in çok çocuğu var e, ve amcaları içinde aslında en fakir olan, Abbas zengin, Ebu Leheb zengin. Zenginler var. Ama Abdülmuttalip Ebu Talib'e veriyor. Çünkü en merhametlisi o. Bir de peygamberimizin babasıyla ana baba bir kardeşmiş. Ona veriyor. Ee, o Fatıma'nın yerine koyun kendinizi arkadaşlar. Ebu Abdülmuttalip'in 12 tane oğlu vardı. Hadi bunlardan bir ikisi erken ölsün. 7-8 tane kaynınız var yani. Hepsi sizden zengin. En fakiri sizsiniz. Evi en kalabalık olan sizsiniz, ama ölen kaynınızın çocuğu da size veriliyor. Bir sustunuz. Yani bir sustunuz. Onun için arkadaşlar o hanım çok mübarek bir hanım. Şimdi ne görüyor biliyor musunuz? Peygamber bu fakir olduğu için, bir de çocuklar kalabalık olduğu için, fakirliği tabii çoğumuz bilmiyoruz. Ee, annem, babam benim çok böyle o kıtlı yıllarda, Türkiye'deki kıtlıktan çok muzdarip olmuşlar köyde. Annem e, ömrünün sonuna doğru demans hastasıydı. Biraz tabi o hafıza geriye gidiyor. Sofrada yemek yerken ekmeğin üstüne elini kapatırdı arkadaşlar. Yani kendi diliminin üzerine elini kapatırdı, sol elini kapatırdı. Bu alttan kopararak böyle yerdi ekmeği. Niye? Çünkü çocukken sadece sofra kurulduğunda ekmek veriliyor. Orada da diğer çocuklar, doymayanlar birbirinin ekmeğini kapıyormuş. O kendisinin kimi kaptırmamak için böyle üzerine elini koyuyor. İşte bu ortamı biz bilmediğimiz için şu davranışı anlamayabiliriz. Sofraya yemek konduğunda bir kaptan ortaya konuyor. Bütün çocuklar yemeğe saldırdıkları anda peygamberimiz elini çekermiş. Yani o yarışa giremezmiş. Kaç yaşında? 8 yaşında arkadaşlar. Fatıma binti Esed yengesi peygamber efendimizin bu davranışını görünce ona ayrı tabakta vermeye başlıyor. Diyor ki sen aç kalkıyorsun sofradan diyor. Bizimkiler diyor yüzsüz diyor onlar diyor sana yemek bırakmıyorlar diyor. Ona ayrı bir tabakta vermeye başlıyor. Daha sonra Ebu Talib'in vefatından sonra Müslüman olmuş Fatıma binti Esed. ilk hicret eden kadınmış Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Medine'de vefat ediyor hicretin hemen akabinde. Peygamber Efendimiz başka o güne kadar hiç kimseye yapmadığı bir şey yapıyor. Onu kendi gömleğine kefenlendiriyor. Ke kendi gömleğini veriyor kefen olarak kullanılması için. Ve e cenaze kabre indirildiğinde kabre inip yanına uzanıyor peygamberimiz örtülmeden önce kabir. Diyorlar ki ya Resulallah hiç kimseye yapmadığınız bir şeyi yaptınız diyorlar. İşte bu olayları anlatıyor. Diyor ki o beni çok himaye etti. Ben de diyor şimdi istedim ki biraz kabrine alışsın. <gülüyor> i̇stedim hani toprak örtülmeden önce diyor. Böyle bir hanım yani e, Fatıma bin Tesset. Cesareti arkadaşlar bize bugün modern işte bu seküler... Her, bütün ilişkiler toksik diyen psikologlar var ya arkadaşlar. Onlara kendi çapımda savaş açtım. Ama hani daha fare daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Bütün ilişkiler toksik. İşte hayır diyeceksin. Annem baban da olsa, işte akraban da olsa falan diyorlar ya arkadaşlar. Yani bu, bu, bu bakış açısıyla Fatıma binti Esed'in daha en baştan o çocuğu eve hiç sokmaması gerekiyor. Git zengin ulan baksın. Benim zaten başımdan aşkın diyor demez. Bak nasıl insan kendisini bazen mahrum eder, akıllı zannederek. Şimdi arkadaşlar sabır efendim sabır demeyeyim cesaret her zaman hayır demek midir? Yoksa bazen o zorluğu üstlenmek midir arkadaşlar? Lütfen sizi böyle cesaret diye teşekkür ederim. Cesaret diye hep böyle ilişkileri bozmaya, herkese hayır demeye, onla kavga et, onla küs, onla konuşma bu cesaret değil arkadaşlar. Sadece. Evet ben sınırları korumanın önemine inanıyorum. Yol geçen hanı, uyar oğlu olmamak gerekiyor. İşte Elmalallah Hamdi Yazır, merhumun çok sevdiğim bir sözü var diyor ki, huzur perest olanlar cihad edemez diyor. Aman huzurumuz bozulmasın, aman ağzımızın tadı bozulmasın. Bu cihada aykırıdır, Müslüman karakterine aykırıdır. Ama arkadaşlar her şeye hayır demek de çok egoistçe, çok ben merkezli, sadece kendini düşünen bir yaşamdır. Yalnız arkadaşlar şunu göremiyorlar, o sadece kendine odaklı yaşamda da e, istediğiniz, amaçladığınız o, e, mutlak huzur yoktur. Çünkü onu hep beraber... Çünkü insanın fedakarlık etmeye de ihtiyacı vardır. İnsanın vermeye de ihtiyacı vardır. Verme terapisi diye terapi yöntemleri var arkadaşlar. İnsanın vericiliğe, fedakarlığa, birine hayrı dokunmasına da ihtiyacı vardır. Elhasıl Fatıma binti Esed'de bunu biz çok görüyoruz. Hz. Ali evlenince de dolayısıyla ne oldu şimdi? Peygamberimizin kızının kayınvalidesi oldu. Onların yanında yaşamış. Mesela ben bunu bilmiyordum. Ee, Fatıma bin Teesset. Gelelim Hazreti Hatice'ye arkadaşlar. Aslında bu e, toplantıda en çok normal şartlarda Hatice, Ayşe ve Fatıma üzerinde durulması lazım. En sosyal, en öne çıkan, en çok konuşulan, tarihe hani mühürlerini vurmuş. Üç kadın bunlar. E, ama ben hani bilinmeyenleri, çok konuşulmayanların da böyle e, es geçilmemesi gerektiğini, onların da ...baştan itibaren Peygamber Efendimiz'in hayatında çok önemli bir yerleri olduğu kanaatindeyim. Şimdi Hz. Hatice arkadaşlar, dedim ya size neyle tanınıyorsunuz? Neyle tanınıyorsunuz? Hz. Hatice daha İslam'dan önce, cahiliye dönemindeyken bir lakabı var. Biz hep Kübra lakabını biliyoruz. Hatice-Tül Tahire lakabı var Hz. Hatice'nin arkadaşlar. O kadar iffetliymiş ki ona cahiliye Mekke'si Tahir'e yani tertemiz kadın. tahar tertem, Taharetten geliyor. Tertemiz kadın e, ismini layık görmüş. Çok iffetli bir hanım, çok asil, çok zengin arkadaşlar. He, hesaplanamayacak kadar çok zengin bir hanım. Ve ticaretle uğraşıyor. Ve bunlar onun çok iffetli olmasına da, engel değil. Birçok iki eşi ölmüş, iki kere evlilik yapmış, ikisi de vefat etmiş, ikisinden de ayrı ayrı çocukları var. Safa ile Merve arasında bir konağı var. O konakta yaşıyor. Hazreti Hatice <gülüyor> ve Mekke'de herkes onunla evlenmek istiyor. Bir de çok eşlik var. Yani herkes teklifte bulunuyor Hazreti Hatice'ye. E, bu arada arkadaşlar e, ticareti de kar sermaye şey sermaye emek ortaklığı şeklinde yapıyor yani kendisi gidip bir dükkanda bir yerde çalışmıyor parası var bu parasını güvendiği kişilerle şartnameleri düzenleyerek ortaklık yapıyor onlara kervanlar kervanlarına katılıyor yönetiyor yani parayı yönetiyor Hazreti Hatice işte Peygamberimizle tanışıklığı da bu vesileyle oluyor çünkü Peygamber Efendimiz de o dönemde işte 20 Küsur yaşlarında o daha çocukluğunda çobanlık yapmış başka şeyler yapmış ama o dönemlerde Hazreti Ebu Talib'in Talib de şeyiyle delaletiyle çünkü o da ticaretle uğraşıyordu. Ufak ufak kendi sermayesi yok ama sermayesi olan tüccarların mallarına işte böyle kervanlarına gözcülük ederek, refakat ederek veya liderlik ederek ticarete başlamış. Peygamber Efendimizle bir ortaklık yapıyor Hazreti Hatice. Bir anlaşma yapıyor. Bir kervan düzenliyorlar. Yanına kölesini katıyor. Meysereyi. Peygamber Efendimiz işte çocukken ki ahlakını konuştuk arkadaşlar. Hayatı boyunca yalan söylediği görülmemiş. Hayatı boyunca sözünde durmadığı görülmemiş. Bakın Şemail okumanızı çok tavsiye ederim. Hep siyer okuruz. Şemail'i ihmal ederiz. Şemail Peygamber Efendimiz'in ahlakı. Ve yiyip içme, oturup kalkma gibi gündelik yaşamının anlatıldığı e, kitaplardır. Efendim orada mesela Ali, Ali Yardım'ın Şemaili'nde okudum ben de bunu çok şaşırdım arkadaşlar. Bana insanüstü geldi. Hayatı boyunca hiç kimseye yüksek sesle konuşmamış, bağırmamış yani. Peygamber Efendimiz. Böyle bir karakteri, böyle bir ahlakı var. Ve Meyser'e... O yol boyunca gördüklerini peygamberimize çünkü o kervanla beraber götürüp beraber getiriyorlar. Gelip Hatice'ye anlatıyor. İnanılmaz bir ahlak. Ve tekrar bu sabah İslam Asiklöbesi'nden teyit ettim evlilik teklifini Hz. Hatice yapıyor. Bizim Türkler bazen Hz. Hatice, Hatice'yi anlatan eserler yazarlar. Orada hani akıllarına pek uymadığı için kadının erkeğe evlilik teklif etmesi. Onu böyle başka romantik e, hikayelerle süslemişlerdir oraları. Biliyorum o hikayeleri de. Ama öyle değil. Evliliği Hz. Hatice teklif ediyor arkadaşlar. Fakat orada da tabii durup dururken değil. Bir araya bir arkadaşı var. O arkadaşını koyuyor. O da usulüyle Peygamber Efendimizize teklif ediyor Peygamber Efendimiz arkadaşlar diyor ki nefise isimli arkadaşına Hazreti Hatice'nin Efendim Evet o aracı olan Evet nüfe nefise aynı şey aynıki <gülüyor> Evet aynı isim şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki Hatice beni kabul eder mi ki? diyor yani istemeyen kalmadı çok zengin, e ben yani hiçbir malı, sermayesi olmayan yetim, o dönemde o yetimlik de çok önemli arkadaşlar. Çünkü nüfuzunuz, nüfuz yani toplumdaki etkinliğiniz, ailenizin sayısıyla, kardeşleriniz işte bunlarla alakalı. E, Nüfeyse diyelim, e, diyor ki sen orayı bana bırak diyor. Yani aslında zaten Hz. Hatice'den oluru almış efendim ve peygamberimizle Hz. Hatice Evleniyor arkadaşlar. Sonra işte çocukları oluyor, çok mutlular, hiçbir problem yaşamıyorlar. Peygamberimiz gene onun mallarıyla ticaret yapmaya devam ediyor. Peygamberimiz onun evine taşınıyor. Hazreti Hatice, bunu söyleyeyim buna da çok şaşırmıştım arkadaşlar. Güzel giyinmeyi, güzel takılara takılar takmayı çok severmiş. Yani bir böyle gözünüzün önünde bir canlandırın arkadaşlar o dönemde. İşte bize hep Kleopatra'yı falan anlattılar. Zihinlerimiz iyi diş oldu yani. Hz. Ha Hatice nasıldı acaba? Özel kuaförü varmış evine gelen. Yani özel olarak evine gelip saçlarının bakımını yapan kuaförü var. Özel tasarım takılar takarmış. Onun için tasarlanmış takılar. O yüzden Peygamberimiz Zeynep'in gerdanlığını görünce Bedir Savaşı sonrası çok üzülüyor. Ayah, hemen tanıyor gerdanlığı. pey Hazreti Hatice'nin gerdanlı. Ee, böyle çok asil bir insan ve çok zarif bir insan. Peygamber Efendimiz'e ilk iman eden kişi, onunla birlikte ilk defa namaz kılan kişi, ilk defa onunla birlikte Kabe'yi tavaf eden kişi, hatta e, böyle rivayetler var Hatice ile bir de Ali daha sonra onlara katılıyor, Hazreti Ali, üçünün Kabe'yi tavaf ederken, Görenler var kaynaklarda. Daha sonra arkadaşlar, işte bu evlilikte bir 25 yıl değil mi evli kaldılar? İlk 10 yıl falan geçiyor, çoluk çocuk işte işler evlilik yoluna göre peygamberimize bir hal oluyor. Ne oluyor arkadaşlar? İş gücü bırakıp dağlarda dolaşmaya başlıyor. Böyle anlatayım da, siz biraz empati yapın. Hazreti Hatice'nin yerine koyun kendinizi. İşte bazen bir ay kalıyor. Hira mağarasına çıkan vardır aranızda. Bana nasip olmadı. Diyorlar ki bir insanın ancak kalabileceği kadar bir yer yani. Böyle mağaralarda kalıyor falan. O günleri düşünün elektrik yok, ışık yok, başka bir şey, itekçi yok. Yani zaman zaman kölesini gönderiyor Hazreti Hatice. Git bak hani nerede ekmeği suyu bittiyse yedek gönderiyor, erzak gönderiyor falan. Üç yıl sürüyor. Peygamber efendimizin bu hali arkadaşlar. Şimdi kocanız, siz zenginsiniz, koca fakir. Sizin konağınız var, kocanız gelmiş, o konağa oturmuş. İşte her şeye kavuşmuş, rahata, konfora. Sonra bir hal olmuş, böyle dağ, bayır, dere, tepe dolaşmaya başlamış. Üç yıl sürmüş bu, bir ay, iki ay değil. 3 yıl sonra titreye titreye korku içinde geliyor bana melek göründü dedi ki sen son peygambersin beklenen son peygambersin o vahyi biliyorsunuz oraya geçeyim yani pek çok kadın arkadaşlar olacağı buydu işte en sonunda kafayı tırlattı pek çok kadın böyle söylerdi arkadaşlar Hz. Hatice asla üzülme sen şöyle şöyle bir insansın Rabbin seni asla mahcup etmez diyor. Yani peygamberimizin kendinden yaşlı, tecrübeli, daha önce iki evlilik yapmış, insanlarla çok uğraşmış, ticaret yapmış, dünyayı tanıyan, hayatı tanıyan bir kadınla evlenmesi, ilahi takdir açısından bakacak olursak boşuna değildi arkadaşlar. O ilk sadmeyi Hazreti Hatice sayesinde aşabilmiştir. Onu alıyor, varakaya götürüyor, işte teskin ediyor. Ee, Kim inanır bana diyor. Ben diyor, bana anlat diyor Hazreti Hatice. Ve Muhammed Hamidullah'ın da ifadesiyle arkadaşlar işte yani sosyal hayatınız olacaksa böyle olsun demek istiyorum. Tamam yeni bir peygamber gelmeyecek ama hani değsin ya değsin. Para harcadığınıza değsin. İşte tarihe geç, bununla geçin yani. Bu bir e, hayır işleri olabilir. İşte mesela benim şimdi hayır işleri deyince aklıma gelen bir iki tane isim var. Biliyorum ki biz onları hep o hayır işleriyle hatırlayacağız. Hep onlarla hatırlayacağız. Kadının sosyal hayatı tabii ki olacak. Tabii ki olacak ama neyle meşgul olacak orada? Bu çok önemli. Arkadaşlar ve bunun için de illa herkesin okumuş olması, bir kariyeri olması, resmi bir işi olması, bir daireye, bir iş yerine gidip gelmesi şart değil arkadaşlar. Biraz geniş düşünün, biraz geniş düşünün bu konuyu. Mesela pazara giderken kimsesiz tek başına yaşayan bir yaşlı komşunun kapısını çalıp ben pazara gidiyorum bir şey lazım mı demek de büyük bir iyiliktir. Yani illa e, parasal karşılığı olması gerekmez ama... Burada da yine bir gerçekliğin altını çizelim. Eğer yaptığınız işin parasal bir karşılığı yoksa arkadaşlar ne yazık ki hiç kimse o işi saygıdeğer bir iş olarak görmüyor. Çocuklarınız dahil. Çocuklarınız dahil. Bu yüzden ben... Mesela evinde el işi yapıp satan hanımlar vardır, bir mal alıp satan çantasında bir yere giderken işte bir şeyler satmak için koyan hanımlar vardır. Onları çok takdir ederim, çok desteklerim arkadaşlar. Niye? Çünkü 3-5 kuruş kazanmaya çalışıyor. Bu 3-5 kuruşla ya çocuğuna bir şey alacak, ya bir pazarını görecek, ya evinin bir eksiğini görecek. Bu, bu, yani bu eleştirilmemelidir. Para kazanmak kötü değildir. Arkadaşlar, Bir gün camide hiç unutmuyorum yerini de. Camide hanımın biri bana dedi ki, yani konuşuluyordu. Hocam dedi, para mutluluk getirmiyor dedi. Dedim ki sen getir parayı. Bak ben nasıl mutlu oldum. arkadaşlar. Parayla ne yaptığınıza bağlı. Parayla ne yaptığınıza, tamam tabii ki para mutluluk getirmiyor ama para da küçümsenmemelidir yani. Şimdi Muhammed Hamidullah diyor ki, Bekke'de diyor, iki kişinin serveti olmasaydı, İslam Mekke'deyken boğulup gitmişti diyor. Biri Hazreti Hatice, biri Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir servetini peygamberimize öyle tahsis etmiş ki arkadaşlar, peygamberimiz Ebu Bekir'in haberi yokken Ebu Bekir ödemek üzere alışveriş yaparmış. O kadar yani. Yani bir şey alıyor, sana Ebu Bekir'den alırsın parasını diyor. O derecede. O derecede tahsis edilmiş. Bütün servetini biliyorsunuz Hazreti Ebubekir köle azat etmek için neredeyse harcadı Mekke'deyken. Sonra peygamberlik 10 yıl kadar beraber Hazreti Hatice ile bütün o mücadeleleri beraber yapıyorlar. Hatta Hazreti Hatice'nin servetinin büyük bir kısmı peygamberimiz akrabalarına anlatabilsin diye onlara ziyafet ver, verirken tükeniyor. Büyük paralar harcıyor yani Hz. Hatice orada. siyar kitaplarında detayları var. Sonra muhasara günleri geliyor arkadaşlar. Müslümanlar muhasara altına alınıyor. Yine Hz. Hatice'nin serveti oradaki açlıkla mücadelede ve akrabalarıyla ilişkisi yine öne çıkıyor. Yani her aşamada Peygamberimizi destekliyor. Müslümanlar muhasara altına alınıyor. Ee, Şi'bi Ebi Talip denen bir bölgede, Mekke'de Hazreti Hatice de peygamberimizle birlikte oraya gidiyor. Yani evinden çıkmasa kimse ona bir şey demez. Ve hicretten 3 yıl önce vefat ediyor arkadaşlar. Yalnız çok varlıklı işte anlattık zaten. Evde birçok yardımcısı olduğu halde peygamber efendimizin bütün hizmetlerini kendisi yaparmış. Kimseye yaptırmazmış. Bu da Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice için Rabbim beni Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırdı diyor. Yani Hatice'nin peygamberimize olan sevgisi, desteği, peygamberimiz onu bir rızık, bir nimet, bir lütfu ilahi olarak nitelendiriyor. Yine batılı araştırmacıların peygamberimizin peygamberliğinin delillerinden, Olarak gördükleri bazılarının hepsinin değil bir tutumu var peygamberimizin vefatından sonra bile Hazreti Hatice'yi e, ihmal etmiyor. Ne zaman bir kurban kesse Hatice'nin ailesine, arkadaşlarına o kurbandan pay gönderiyor. Hatta kitapta aynen şöyle geçiyordu. Bir gün işte bir kapı çalınıyor veya içeri girmek için izin isteniyor. Peygamberimiz ayağa fırlıyor aman Allah'ım hale gelmiş diyor. Hazreti Hatice'nin kapı çalışına ve sesine benzediği için Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hazreti Ayşe o zaman işte dayanamıyor. Allah sana ondan daha hayırlısını verdi. Ne buluyorsun o Kureyşli kocakarıda da diyor. Hazreti Hatice için işte batıllar diyorlar ki hiçbir erkek erkekleri de bildikleri için hani biz bilemiyoruz. Hiçbir bunu söyleyen de erkek çünkü. Hiçbir erkek diyor yanında kendisinden çok genç bir hanım varken Ölmüş gitmiş yaşlı hanımını o senden daha değerliydi demez diyor. Yani bu Peygamber Efendimizin ne, onun ne kadar hak şinas olduğunu, vefakar olduğunu gösteriyor. Hazreti Ayşe'ye karşı çıkıyor Peygamberimiz. Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi diyor. İşte şöyle şöyle Kureyş bana şunu yaptığında o beni destekledi vesaire diye hep o yaşadıklarını anlatıyor arkadaşlar. Peygamber Hazreti Hatice vefat ettiğinde Peygamberimiz altı çocukla kalıyor. Ee, bir gün e, Osman Bin Mazlun'un hanımı Peygamberimizi ziyarete geliyor. Bir bakıyor ki evin böyle tabi ev biraz hanımsız bir ev yani. Ya Resulallah, ev Hatice'nin yokluğu çok belli oluyor falan diyor. Seni evlendirelim diyor e, ve bunun üzerine Hazreti Sevde ile Peygamber Efendimiz e evleniyor. İşte az önce söylediğim ilk çocuğundan Beş oğlu olan eşiyle birlikte Müslüman olmuşlar, Habeşistan'a hicret etmişler, dönüşte vefat etmiş. Ee, i̇lk önce burada bu da çok önemli arkadaşlar, sevdiği gidip babasından falan istenmiyor, yani sevlerin kendisine söyleniyor. Bakın Hatice peygamberimize evlilik teklif ediyor. Yani hep bu evlen evlilikler konusunda da çok hürler yani, onun da e, altını çizmek istiyorum. Bu yüzden. Gelenek nedir, din nedir? Bunları birbirinden ayırmamız lazım. Bazen geleneklere kızacağımız öfkeyi dine yönlendirebiliyoruz. Halbuki o, ama geleneği de suçlamayalım. Ben geleneği de suçlamayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü onun da kendi şartları içerisinde mantıklı bir izahı olabilir. Anlamaya çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Toparlayalım artık yavaş yavaş arkadaşlar. Ee, Hazreti Sevde diyor ki işte ben çocuklarım kalabalık seni rahatsız ederim diyor. O yüzden diyor hani ben uygun kişi değilim diyor Hazreti Sevde. Peygamberimiz diyor ki ona Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Kadınların hayırlısı küçük çocukları sebebiyle zorluklarla karşılaşandır diyor. Yani Hazreti Sevde'ye böyle bir iltifatta bulunuyor. Onu ikna ediyor yani. Hazreti Sevde'yi ikna ediyor. Bu sırada Sevde 50 yaşın üzerinde. Bu olay oldu. Yani peygamberimizin yaşına yakın. Daha sonra savaşlara katılmış, cephe gerisinde yaralıların bakımını üstlenmiş Hz. Sevde. Hz. Ayşe onun için en çok benzemek istediğim kişidir demiş. Çok güzel bir ahlakı var. Bir de çok esprili sohbeti varmış. Peygamberimizi çok rahatlatırmış. Yani böyle ev içerisinde çok böyle esprili konuşmaları olurmuş. Deri işlemeciliğiyle meşgul olmuş... Ee, peygamberimizin Zeynep binti Cahş da deri ile meşgul oluyor. Yani meslekleri var hanımların. daha doğrusu şöyle diyelim meşgaleleri var. Öne çıkan kimi ilim yapıyor kimi yaralıları tedavi ediyor. Hazreti Hafsa mesela okur yazar olan nadir insanlardan biri peygamberimizin eşlerinden. Peygamberimiz ona tıbbi bilgileri öğretmesi için Şifa Hatun'u görevlendiriyor. Hazreti Hafsa'nın böyle o yüzden Hafsa Hatun falan diye daha sonra hep böyle şifahanelere o isimler verilmiş. Efendim çünkü e, o işi yapmaya başlıyor Hazreti Hafsa. E, çok sadaka verilmiş ve sadaka vermekte Zeynep binti Cahş'la yarışırmış. Bir de İslam adabına, hukukuna, yaşayışına göre arkadaşlar ama gene de siz bunu evde gidip uygulamaya kalkmayın. Ben bir kere söyleyeyim. Siz önce onu bir hazmedin. Önce onu bir iyice bir düşünün etraflıca. Arkadaşlar kadının geliri kendisine aittir. Çünkü kadın evine bakmak zorunda değildir. Eve bakmak zorunda olan ailenin reisi olan erkektir. Kadının geliri kendisine aittir, istediği gibi harcar, isterken de ailesine verir, yardıma muhtaç olanlara verir isterse. Ee, peki aile, e, diyeceksiniz ki aranızda çalışanlar vardır, ben de bir emekliyim yani devlet memuru olarak yıllarca çalıştım. Efendim, e, yani ailemize harcadık öyle değil mi arkadaşlar? Biraz daha iyi yaşayalım, çocuklar biraz daha iyi giysinler, biraz daha iyi okusunlar falan. Yoksa hani eşimizin maaşı da yeterdi. Ama daha rahat yaşamak için. O zaman harcadıklarını da kimsenin kafasına kalkmayacaksın. Çünkü ailen için harcadığın her şey sadakadır. Sadaka da konuşulmaz. Sadaka konuşulursa arkadaşlar sevabı iptal olur. İsteyen Bakara suresinde baksın. La dilu sadakatikum bilmenni vel eva. Başa kakarak. Ve sadaka verdiğiniz, iyilik yaptığınız o kişiye eziyet ederek sadakalarınızı iptal etmeyin diyor ayet-i kerime. Ee, böyle yani çok e, bilinçli bir şekilde kendi imkanlarından da sadakalar vermişler. Hayır hasenat yapmışlar e, Hazreti Sevde. Hazreti Ayşe'yi biliyorsunuz artık toparlamam lazım yavaş yavaş arkadaşlar sabrınızı zorlamayın, Hızlı geçelim. Hz. Ayşe zekasıyla öne çıkıyor, çocukluk yaşlarından itibaren. Peygamber Efendimiz'le evlendiğinde ortalama çok bu konu tartışmaya açık ama 12-13 yaşlarında. Çünkü peygamberliğin 4. yılında doğduğuna dair, mesela bugün ansiklopedide öyle bir bilgi okudum. 12-13 yaşlarında gibi peygamberimizle evlendiğinde vay diye insanlar ayağa kalkıyorlar. Arkadaşlar yakın zamana kadar ninelerimiz de o yaşlarda evleniyorlardı. Bu o çağın bir uygulamasıydı. Zaten insan ömrü ortalaması orta çağda 50. Yani antibiyotik yok. Arkadaşlar salgın hastalıklara çare yok. Savaşlar var. 45-50 en fazla yani. Hatta Enes bin Malik çok yaşamış, peygamberimiz ona hayır dua etmiş, ömrün uzun olsun diye. Enes bin Malik diyor ki artık insanlardan utanıyordum çıkınca bu hala yaşıyor mu derler diye. Yani çok yaşamak da böyle bir iş, tuhaf gel gelmiş geliyormuş onlara. Dolayısıyla her şeyi çok hızlı yapıyorlar. İşte benim annem mesela ilk çocuğunu kucağına aldığında 15-16 yaşlarındaymış. Bu yani benim annemden bahsediyoruz. <gülüyor> dolayısıyla e, o yüzyıllar boyunca ve bütün dünyada Avrupa'daki kraliyet ailelerine bakın kaç yaşlarında hani çocuklarını evlendirmişler. E, dolayısıyla buradan bir komplekse kapılmamıza hiç gerek yok. E, peki niye Peygamber Efendimiz işte pe her evliliğinde başka bir hikmet arayanlar var. Hazreti Ayşe arkadaşlar Peygamber Efendimizle birlikte 10 e, yıla yakın yaşıyor Medine döneminde. Peygamberimizden sonra çok yaşıyor. 60 küsur yaşlarında vefat ediyor. 40 küsur yıl peygamberimizden sonra yaşıyor. Bu neyi sağlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Peygamberimizden öğrendiği bütün o hukuku kendinden sonrakilere öğretmesini sağlıyor. Çünkü mesela çok hadis rivayet edenler peygamberimizle birlikte çok yaşayanlar arasından çıkmıyor. Peygamberimizden sonra çok yaşayanlar arasından çıkıyor. Peygamberimizden sonra çok yaşayanlar her yere seferler ederek onlara gelip soruyorlar vesaire. İslam'ın yani ana kaynağından çıktığı gibi yayılması konusunda çok büyük katkıları var Hazreti Ayşe'nin. Anlayış kabiliyeti, hafıza ve muhakeme gücü, ilme merakıyla öne çıkıyor çocukluk yaşlarından itibaren ve çok soru soruyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çocuklarınızın okulda Sorulan sorulara bilmesi başarı değildir. Doğru sorular sorabilmesi başarıdır. Doğru ve güzel sorular sorabilmesi çok iyi muhakeme ettiğini, nerenin eksik kaldığını çok iyi gördüğünü gösterir. Hazreti Ayşe de öyle sürekli peygamberimize sorular soruyor. Peygamber Efendimiz geceleri yolculuklu yapıp yürüyüşe çıkıp veya işte bir yolculuk sırasında akşamları Hazreti Ayşe ile uzun sohbetler yapmaktan çok hoşlanırmış. Bir defasında bir komşu su Peygamber Efendimizi yemeye davet ediyor. Diyor ki: "Ayşe de gelebilir mi?" diyor Peygamberimiz. Gördünüz mü arkadaşlar sosyal hayatı. "Ayşe de gelebilir mi?" diyor. E, "Yok." diyor. Komşu "Sadece erkekler." diyor. "O zaman ben gelmeyeceğim." diyor Peygamberimiz. "Gelemem." diyor. "Ayşe gelmiyorsa ben de gelemem." diyor. Çağrıldığı davetlere Peygamberimiz Ayşe'yi de yanında götürülmüş. Onun sorularını dinleyip onun sorularına cevap vermekten çok hoşlanırmış. Peygamber efendimizin vefatından sonra sahabe cihat için, fetihler için çeşitli yerlere dağılmışlar. Ama Hazreti Ayşe Medine'de kalarak Medine'yi bir ilim merkezi haline getiriyor. Binlerce talebe yetiştiriyor. Ee, erkekler de çoğunlukta bunların içerisinde. Arkadaşlar Medine ekolünün, fıkıhta bilinen Medine ekolünün kuruluşunda çok önemli bir paya sahip. Diğer şehirlerden gönderilen yazılı sorulara cevaplar veriyor. E, sayısını tam bilmiyorum arkadaşlar. Onlarca yetim kızı himayesini alarak eğitiyor, yetiştiriyor, evlendiriyor. Yetimleri büyütüyor böyle. Tam bir koruyucu aile ve çok sayıda kıza bunu yapıyor. Her yıl hacca gidiyor hayatı boyunca ve Mekke'de çadır kurarak diğer memleketlerden gelip peygamberimiz hakkında bir şeyler öğrenmek isteyenleri o çadırına kabul ederek onların sorularını cevaplandırıyor. Ee, sadece hadis rivayetinde değil fıkıh ve tefsirde de mümtaz bir mevkiye sahip. Muksirun yani peygamberimizden çok hadis rivayet edenler içindeki tek kadın Hazreti Aişe. Ve Hazreti Ömer'in de içlerinde olduğu sahabenin bazılarının görüşlerine itiraz ediyor. Yani yanlış biliyorsunuz o öyle değil diyor Hazreti Ayşe. Peygamber Efendimiz'le birlikte seferlere çıkıyor. İfk hadisesi mesela böyle bir sefer sırasında meydana geliyor. Orada o karakterini, o duruşunu Peygamber Efendimiz'e bile minnet etmeyen. Yani en sonunda ayet babası diyor ki kalk diyor Peygamber'e teşekkür et. Hayır diyor ben niye ona teşekkür edeyim? Beni Rabbim temize çıkardı diyor. Ee, Peygamber Efendimiz'e bile hani adeta böyle davranıyor. Hukukçu, tarih, belagat ve şiir konularında üstad... Fukahayı Seba'dan kendisi, 130'dan fazla sahabe ondan fetva nakletmiş. Sadece hadis değil. Akıl nakil dengesini çok iyi korumuş, içtihatta bulunmuş çok cesurca, duyduklarını sorgulamış çünkü illetleri en iyi bilenlerden birisi ve sahabenin bazı fetvalarını düzeltmiş Hazreti Ayşe. Yani kimse Ayşe deyince buraları bilmiyor arkadaşlar. Gidip onun peygamberimize kaç yaşında evlendiğine takılıyor. Uhud gazvesinde peygamberimizin işte ordusu bir şeye uğrayınca bir felakete diyelim cephe gerisine koşuyor ve orada hizmet ediyor. Ev işlerini kendisi yapar, kadınlara imamlık yapar. Bu şafilerde biliyorsunuz mümkündür. Çok köle azat ederdi. 62 civarında azat ettiği köle var. Hz. Osman döneminde muhalefete geçiyor. Muhalefet safında yer alıyor Hazreti Osman'ın ikinci, e, hilafetin ikinci döneminde. Ve sonrasında Cemel Savaşı'na kadar gidiyor bu olaylar biliyorsunuz. Fakat bilahare bunu hatırladığında çok üzülürmüş kendisi. Keşke onu yapmasaydım dermiş. İşte gözyaşları böyle başörtüsünü ıslatana kadar ağladığı rivayet ediliyor. E, bilhassa kadınların eğitimine son derece önem veren bir annemiz. Hazreti Hafsa da babasının kızı, işte lakabıyla anılıyor. Ve cesaretiyle ve açık sözlülüğüyle biliniyor. 20'li yaşlardayken ilk eşini kaybediyor. Okuma yazma bilen çok az sayıdaki kişi arasında ve Şifa Hatun'dan tedavi yöntemlerini öğreniyor. Kendine mahsus musafı olan bir kadın. Sahabeden ve tabiinden pek çok isim kendisinden hadis rivayet etmiş. Hz. Ömer kendi işlerinde, yönetimle ilgili işlerde, fetva ile ilgili işlerde Hz. Hafsa ile istişare etmiş. Ve Hz. Ebubekir Bekir döneminde cem edilen o ilk Kur'an musafını vefatına yakın Hz. Ömer, Hz. Hafsa'ya emanet etmiş. Bir de şurası da çok önemli arkadaşlar. Ailesinin velisi tayin etmiş Hz. Hafsa'ya. Bunu bilmiyordum ben mesela. Ailenin velisi sensin, yani bu kendi ailesi için. Bu ailenin işlerini yöneteceksin diyor. Ee, aile üyelerinin hepsiyle bu, bu yüzden Hazreti Hafsa ilgileniyor, mallarını idare ediyor. Kardeşlerinin ve kendisinin kurduğu vakıflar var. Bu vakıfların belgelerini o muhafaza ediyor. Kendi kurdukları vakıfların yöneticiliğini yapıyor Hazreti Hafsa. İbadete çok düşkün, hitabeti etkili akıl aklına ve bilgisine duyduğu güvenle müzakereden kaçınmayan bir karakteri var Hazreti Hafsa'nın. Yani arkadaşlar bu tabi anlatmakla bitmez. Daha Hazreti Fatıma var, işte ünlü Seleme var, Zeynep binti Cahş var. Peygamberimizin e, ailesinde. E, fakat her biri bir meziyetle öne çıkıyorlar. Peygamber Efendimiz'in devamlı etrafındalar. Peygamber Efendimizi acizane kanaatim arkadaşlar e, kadınlardan oluşan bir ordu gibi yani yakın ailesindeki kadınlardan oluşan bir orduyla psikolojik olarak hep desteklenmiş peygamberimiz. Kadınlarla sohbet etmekten zevk almış. İşte şeyde Hudeybi anlaşmasında sahabe peygamberimizin emrini dinlemiyor. Peygamberimiz şok oluyor. İlk defa peygamberimiz bir şey söylüyor ve yapmıyorlar. Çadırına giriyor. Ümmü Seleme'ye diyor ki ben bir şey söyledim ve yapmadılar diyor. Ümmü Seleme işte o ara buluculuğuyla öne çıkan hanımı diyor ki Ya Resulallah onlar şu anda şok yaşıyorlar diyor. Duymadılar bile seni diyor. Bakın bu bir şeydir aslında. Ee, psikolojik bir vakadır yani. Sen, o şey Olay sırasında duymadılar bile seni. Sen diyor git diyor onların önünde o söylediklerini kendin yap. Bak göreceksin seni taklit edecekler diyor. Ve gerçekten de Peygamberimiz saçını kesip ihramdan çıkınca bütün sahabe birbiriyle yarışır şekilde aynısını yapıyorlar. Kadınlar arkadaşlar Resulullah döneminde Cuma, bayram ve vakit namazları için camiye devam ediyorlar. Hatta beş vakit namaza geliyorlar. Bir defasında sabah namazını Peygamber Efendimiz kısa kıldırıyor. Aslında normalde uzun kıraat yaparmış sabah namazlarında. Diyorlar ki selam verince ya Resulallah bu sefer değişik bir şey yaptınız yani daha önce yapmadığınız. Diyor ki bir bebeğin ağlamasını duydum annesinin aklı onda kalmasın diye. Yani bebeğiyle sabah namazına geliyor kadınlar. Çarşıda pazarda alışveriş yapmışlar. Erkeklerle beraber savaşlara katılmışlar, geri hizmetlerde çalışmışlar. Bizzat Peygamberimiz bazı kadınlara kamu görevi vermiş. Bugünkü karşılığı zabıta denetimi olan görevi ifa eden hanımlar var. Okuma yazma bilen kadınları diğerlerine öğretmekle görevlendirmiş. Erkeklerin uğraştığı bütün ilim dallarıyla kadınlarda uğraşmışlar. Yalnız ne var arkadaşlar? Tabii onu da dikkatlerinize arz edeyim. Böyle herkes her şeyi okuyacak. Şu anda eğitimimiz ona döndü. Herkes üniversiteyi bitirecek. Öyle değil arkadaşlar. O dönemde yeterli olan, yetenekli olan, ehli olan. Herkes kendi becerisine göre. Kimisi eliyle iş yapıyor. Bakın deri tabaklıyor, deri işçiliği yapıyor, onu satıyor. Kimisi hasta tedavi ediyor. Kimisi ilimle meşgul oluyor. Kimisi çarşı pazarı denetliyor. Herkes kendi, Kimisi ticaret yapıyor. Kendi tecrübesi, yani e, bunun bugün dünyada karşılığı var mı bilmiyorum ama e, çok basit ifadeyle öğrenci merkezli. Yani karşındaki insanın kapasitesi ne, yeteneği ne, donanımı ne onu dikkate alıyorlar. E, efendim, Aslı Saadet'te kadınlar toplumdan tecrit edilmemişler. Kendi düğünlerinde, Buhari'de geçen bir rivayete göre gelen kadın erkek misafirlere hizmet ettiklerine, bu dönemde kadın ihtiyacını temin için sokağa çıkmış, belirli ölçüler içinde erkeklerle de konuşmuş, her zaman haklarını almak için erkeklerle kıyasıya mücadele etmiş. Çok bilinen örneği söyleyeyim. Hazreti Ömer halifeyken bir cuma hutbesinde arkadaşlar, hayal ediyor musunuz? Cami dolu erkeklerle, kadınlar da geliyor cumaya. Hutbede Hazreti Ömer diyor ki, Hazreti Ömer biraz... Kadınlardan çok hoşlanmıyor arkadaşlar. <gülüyor> Biraz onunla bir meselemiz olabilir yani. Şimdi diyor ki kürsüden, bu şakaydı tabii aman arkadaşlar. Hazreti Ömer kürsüden diyor ki bu kadınlara diyor çok fazla mehir veriyorsunuz, tepemize çıkardınız, bu kadar mehir vermeyin diyor. Cuma hutbesinde. Bir kadın kalkıyor arkadaşlar, bugün bunu hayal edin o kadını camiden çıkana kadar linç ederler arkadaşlar. Kadın kalkıyor kutbe sırasında. Ya Ömer diyor, sen diyor Allah'ın izin verdiğini nasıl haram kılarsın? Allah diyor boşanma ayetinde, kadınlara kantar kantar da altın vermiş olsanız onları boşarken hiçbirini geri almayın diyor. Demek ki kantar kantar da verilse Cenab-ı Hak karşı çıkmıyor sen nasıl buna sınır getirirsin diyor Hz Ömer'e. Ve Hz Ömer diyor ki kadın doğru söyledi, Ömer yanıldı, ne isterseniz yapın diyor. Yani böyle de cesurlar, tabii şunu unutmayın ama kuru cesaret değil. Bak şak diye ayeti söylüyor. Öyle kur, ne diyorsun işte falan demiyor yani. Ayet-i Kerime'yi söylüyor. Zaten ayeti söylediğiniz an arkadaşlar bence bu bütün Müslümanlar arasındaki bütün fikir alışverişleri için geçerlidir. Ayeti, hadisi söylediğinizde siz aradan çekilmiş oluyorsunuz. Artık o kişi muhatabınız Cenab-ı Hak'la ve Peygamber'le karşı karşıya gelmiş oluyor. Ne diyecekse ona göre diyecek yani oradan sonra. Bir kişisel rekabet olmaktan çıkıyor yani. E, muhtesiplik zabıta memurluğu yapmışlar. Efendim e, ve hiçbir hadisinde Peygamberimizin Arkadaşlar kaynaklar incelendiğinde e, şu meslekler şu cinse aittir, işte erkeklere aittir, kadınlar bu mesleği yapamaz diye bir sınırlandırma yok. Böyle bir sınırlandırma yok. Peki ne yapacağız? Saldım çayıra, Mevlem kayıra yani e, hani sınırsız böyle topluma istediğimiz gibi e, karışacak mıyız? arkadaşlar. Fakat dinimiz o konuda da kurallar getiriyor. Biliyorsunuz işte e, halveti sahiha olmaması gerekiyor kadın erkek ilişkilerinde. Yani bir kadınla bir erkek baş başa kapalı bir ortamda, dışarıdan kimsenin giremeyeceği bir ortamda baş başa kalmamaları gerekiyor. İşte konuşurken mesela ayetleri düşünün arkadaşlar. Kadın tesettürüyle ilgili. O da tabii başlı başına bir mesele. Tesettürü başörtüsüne indirgediğimiz için tesettür tesettür olmaktan çıkıyor. Bakın kadının Sosyal hayatta nasıl bulunacağıyla ilgili ayetleri düşünüyor. Diyor ki konuşurken maruf veç ile konuşun. Kalbinde maraz bulunanların e, o marazını uyandırmayın diyor. Ne demek maruf veç ile konuşmak? Şimdi burada uygun düşmez taklit yapardım arkadaşlar. Kırıla döküle konuşmayın. Ciddi bir sesle. Vakur. Bakın bu neyi gösteriyor? Demek ki konuşabiliriz yani. Konuşabiliriz. Efendim, kimsenin aklına bir şey getirmeyeceksin. Yürürken yürümeyle ilgili ayet var arkadaşlar. Ayaklarınızı yere vura vura yürümeyin, efendim tevazu ile yürüyün diye bilhassa kadınlara hitap eden bir ayet-i kerime var. Yani arkadaşlar, kadın-erkek ilişkilerinde zorunlu olmayan ihtilata izin yok. Ne demek bu zorunlu olmayan ihtilat? Bu benim fikrim tartışılabilir arkadaşlar. Ben şöyle düşünüyorum. Mesela ben bir devlet öğretmenim. Bir zümre toplantısı, bir kurul toplantısı var. Tabii ki orada ben de o işi yapıyorum. Benim de fikrim sorulabilir. Ben de bir görüşme, görüşlen konularla ilgili bir fikir beyan edebilirim. Peki bitti toplantı. Hep beraber falan çay bahçesine gidiyoruz. Gidip çay bahçesinde kahkah, kihki, kah, kah, kah, esprili, şakalı, kişisel konulara girerek sohbet edebilir miyim? Karşı tarafla edemem. Zorunlu dediğim bu işte arkadaşlar. Yani zorunlu olmayan, çünkü Allah Teala arkadaşlar zina etmeyin demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Ben zorunlu olmayan ihtilatı doğrusunu isterseniz gerekli bulmuyorum ve bunu bir sosyalleşme olarak da düşünmüyorum. Ha ne kadarı zorunlu, ne kadarı değil? Mesela bir siz bir cerrahsınız. Bir operasyona girdiniz. Bir ameliyata girdiniz, değil mi? Yani biz de filmlerden biliyoruz ameliyathane İşte belki de kafa kafaya bir hastanın üstüne eğildiniz, çalışıyorsunuz. Yapabilir misiniz? Yapılabilir. Zorunluysa sizin orada olmanız. Ama çıktınız kafede bir karış mesafeyle böyle fıs fıs fıs konuşuyorsunuz. Olur mu? Olmaz. Bunlar benim kanaatim arkadaşlar. Yani zorunlu olmayan artık hani neredeyse flörte dönüşen, flörtöz ilişkilerin caiz olmadığını, Kur'an-ı Kerim'in bu konuda bakışlara bile sınır getirerek sınır koyduğunu bilelim. Yürümeyi, ses tonunu hepsini ifade ederek. İkincisi arkadaşlar, iffet şartı vardır. Yani iffetli bir insan olarak toplumda bulunacağız. İffet de sadece cinsellikle ilgili değildir bir, İkincisi, Kur'an'da iffet sembolü isim kimdir arkadaşlar? Meryem. Kadınlardan Meryem. Erkeklerden? Yusuf. Yani biz zannediyoruz ki iffeti sadece kadınlar taşıyacak. Halbuki erkeklerden de iffetli olmaları isteniyor. Ve hani kıyamet günü hesapsız cennete girecek, Allah'ın arşında gölgelenecek yedi sınıf insandan bir tanesi, kendisine kadınlardan teklif geldiği halde kendisi buna hayır diyebilen, namusunu, iffetini koruyan erkektir yani, genç, delikanlıdır. Dolayısıyla erkek de kadın da iffetli olacak arkadaşlar. Bir de tesettüre riayet edilecek. Tesettür sadece başı örtmek değildir. Tesettürün işte daha biraz daha şey katı olanı söyleyeyim hadi. Nasreddin Elbani'nin ben okuduğum metninde muhaddisler her zaman biraz daha serttirler. Sekiz şartı vardır. Tesettürün ona göre. Bunlar başka yorumculara göre değişebilir. Arkadaşlar o yüzden ben e, kadının tesettürünün artık sadece başörtüyle ifade edilmesini de doğru bulmuyorum. E, tesettür konuşmadır, yürümedir, e, gülmedir, efendim duruşunuzdur, karşı tarafa verdiğiniz mesajdır. E, bunu siz hepiniz hanımsınız, benden de, benim kadar en az bilirsiniz. Arkadaşlar bir kadın... Pür tesettürlü olduğu halde karşı tarafı tahrik edebilir, olmadığı halde etmeyebilir. Dolayısıyla bu konu yani iffete ve kıyafetin işte o tamamlayıcı unsurlarına, ses tonunuzdan yürüyüşünüze varıncaya kadar tamamlayıcı unsurlarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ben burada bulunmak zorunda mıyım? Bu iş ben hani bunu bu iş şey yapmam bir ihtiyaç mı? Buraya katılmam bir ihtiyaç mı? Yani kadınların, şimdi böyle geniş bir toplulukta yanlış örnekler de vermeyeyim, kendi sınırlarını muhafaza etmeleri şartıyla arkadaşlar, hiç kimsenin, aklına, karşımızdakinin aklından ne geçeceğinden biz sorumlu değiliz. Bazıları hastalıklı tiplerdir, her şeyden etkilenir, o ayrı. Ama hiç kimseyi bilerek, isteyerek, bilinçli bir şekilde kadınsılığımızla ee, onu kullanarak toplumda var olma yoluna gitmeden bir sosyalleşmeyi kastediyorum. Bunun içinde efendim tesettür nedir arkadaşlar? Tesettür. Eğer biz sadece evimizde oturacak olsaydık tesettür farz olmazdı. Tesettür bizim sokakta iffetli bir şekilde gerektiğinde ihtiyaçlarımızı karşılamak veya topluma hizmet etmek için nasıl bulunacağımızı anlatan dini bir düzenlemedir. Buna uyduğumuz kadarıyla başarılıyız. Uyamadığımız kadarıyla da eksiyiz Şimdi aramızda tek tük de olsa ben çok mutlu oluyorum o arkadaşlarımızı gördükçe. Tesettür belki de hani başını örtemeyen, tesettüre giremeyen kardeşlerimiz de oluyor. Benim de çok arkadaşlarım var yani öyle. Onlara da şunu söylüyorum. Bakın arkadaşlar bizim dinimizde bir kural var. Bu bütün dini emirler için geçerli. Namaz için, oruç için, tesettür için, cihat her şey için geçerli. Bir şeyin tamamı yapılamıyorsa tamamı terk edilmez. Diyorum ki ben, benim var böyle arkadaşlarım biraz da böyle artık samimi olup nazımızın geçtiği. Bakın diyorum yaz geliyor. Nasılsa benim başım açık diye mayo giymek, bikini giymek, askılı giymek, şort giymek yapmayın bunları. Öyle bir giyin ki sen çünkü inanan bir insansın ben biliyorum ama bu konuda bir zaafın var yapamıyorsun. Ama öyle bir giyin ki yani çantandaki başörtüsüyle namaza durabilmelisin. Bir şeyin tamamı yapılmıyor diye tamamı terk edilmez. Beş, ya beş vakit namaz kılacağım ya hiç kılmayacağım olur mu? Bu şuna benziyor benim sana 50 bin lira borcum var. Bir bakıyorum ödeyemeyeceğim o yüzden hiç vermiyorum. Böyle mi yapayım? Yoksa yani 500 şimdi, 2000 biraz sonra yani bir ay sonra falan bir gayret, bende bir gayret mi görmelisin yani? Ben bu borcu ödeyemeden ölürsem, ikinci durumda bunu helal etme ihtimalim daha yüksek değil mi? Onun için din böyledir arkadaşlar. Kadının düşmanı bazen diğer kadınlardır. O diğer kadınlardan olmamamız gerekir. Efendim peygamber efendimizin eşleri, kızları, efendim bizlere bu konuda örnektir. Mesela yine değinmediğimiz kızı Zeynep var arkadaşlar. Ben bunun hayatının film olmasını çok istiyorum. Evet, Peygamberimizin kızı Zeynep'in. Kocasına aşıktır. Ebul As kocası ama Müslüman olmuyor kocası. Müslüman olmadıkları için ayet iniyor, hiçbir Müslüman kadın müşrik erkekle evli kalamaz diye. Peygamberimiz gönderiyor Hz. Ali işte bir, bir Zeyd galiba birkaç kişiyi. Zeynep'i getirtiyor Mekke'den Medine'ye getirtiyor. Fakat kocası da ona aşık. Gizlice kocası Medine'ye geliyor ve Zeynep'in evine geliyor. Fakat o sırada da savaş halindeler Mekke ile. Yani şöyle düşünün, girmeniz yasak olan yasak bölgeye girmişsiniz. Ebu'l As bunu yapıyor yani hanımını görmek için. Hazreti Zeynep sabah namazına işe gidiyorlar ya 5 vakit namaza. Sabah namazına gidiyor mescide. Namaz kılındıktan sonra kim herkes daha dağılmadan ayağa kalkıyor ve ey Müslümanlar Ebu'l As benim himayemdedir diyor. Himaye konusunu biliyorsanız bilirsiniz detaylarını. İlk defa bir kadın bir erkeği himayesine alıyor. Bakın daha önce böyle bir şey yok yani. Herkes peygamberimize bakıyor. Peygamberimiz diyor ki bizden bir kadın bir erkeği himayesini alabilir diyor. Yalnız Zeynep e diyor ki beraber olamazsınız diyor. Çünkü iman etmediği için hani nikahınız düştü diyor. Ve onun himayesinde de kalıyor yani. O kadar çok örnek var ki say saymakla bitmez. Ben sonuna kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu kitabı okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel bir kısmını size anlatabildim. Peygamberimizin Ailesinde Kadınlar kitap. Her kadını başka bir yazar kaleme almış, başka bir araştırmacı. Yani en azından şu kitabı her Müslüman kadının okuması lazım. Çok kolay okunan bir kitap. Asıl önderlerimiz bizim onlar. Rehberlerimiz onlar. Kimseye e, efendim moralinizi bozmayın, kulaklarınızı tıkayın. Doğru olanı, doğru bir şekilde yapıyorsanız Allah yolunuzdan döndürmesin. Allah'a emanet olun. Ay, o işe giremeyeceğim. O işe giremeyeceğim şimdi.